Kara kız, Bernard Shaw, seslendiren Rana Toka Kara kız ona din değiştiren misyonere Tanrı nerede dedi. Misyoner Tanrı arayın beni bulursunuz demiş dedi. Misyoner daha otuzuna varmamış, ufak tefek bir beyaz kadındı. Yurdu İngiltere'de saygı değer ve oldukça varlıklı ailesinin yanında ruhunu bir türlü doyuramayıp, Afrikalı küçük çocuklara Mesih'i sevmeyi, haça tapmayı öğretmek için Afrika'da ormana yerleşmiş ufacık tefecik acayip biriydi. Anadan doğma bir sevgi havarisiydi. Okulda öğretmenlerinden bir ikisini bütün burun kıvırmalara karşı koyan taparcasına bir hayranlıkla sevmiş ama kendi yaşındaki kendi akranı kızlara hiçbir zaman fazla sevgi duymamıştı. 18'ine gelince ağırbaşlı papazlara aşık olmaya başladı ve bunlardan 6'sıyla arka arkaya nişanlandı. Ama her seferinde de tam en son kertede nişanları bozdu. Sira başlangıçta çıldırtıcı bir mutluluk ve umutla dolu olan bu aşk serüvenleri her nedense gerçek dışı hale gelip sonunda onu kaçırıyordu. Böyle birdenbire sebebi anlaşılmadan atlatılan papazlar, Duydukları ferahlığı her zaman saklamıyor ve sanki onlar da bu rüyanın bir rüya ya da sahicisini ifade etmekte kullandıkları bir mecaz olduğunu ama sahicisi olmadığını anlamışlar gibi kaçıyorlardı. Bununla birlikte atlatılanlardan biri kendi canına kaydı. Bu trajedi ise kıza olağanüstü bir haz verdi. Sanki bu olay onu yalancı mutlulukla dolu aldatıcı aşk diyarından alıp şiddetli acıların insanı kendinden geçiren bir has haline dönüştüğü gerçek aşk diyarına götürmüştü. Ama bu olay onun acayip nişanlarının sonu oldu. Nişanlanacak başka biri çıkmadığından değil, zekasından azıcık korktuğu ve ona dobra dobra cilveli diyen, aşık atlatan diyen, bu dünyanın insanlarından bir yiyeni onu son nişanlarında bir başkasının daha intiharına sebep olacak şekilde işve yapmakla suçlayıp, Bundan çok daha hafif nedenlerle birçok kadının ipi boyladığını söyledi de ondan. Kız bir bakıma bunun gerçek olmadığını ve bu dünyanın kadınlarından olan yiyeninin bunu anlamadığını bildiği halde dünya işleri açısından bakıldığında yeteri kadar gerçeklik taşıdığını, erkekleri baştan çıkartarak onları hiçbir zaman sonuna kadar götüremeyeceğini şimdi öğrendiği nişana zorlama şeklindeki bu tuhaf oyundan vazgeçmesi gerektiğini anladı. Böylece 6. din adamını da atlatıp haçı Afrika'nın en karanlık yerine dikmeye gitti. Giderken de günah diye elinin tersiyle ittiği şeyle ilgili olarak duyduğu son heyecan kendi atlattığı papaz onun yeğeniyle evlenerek bütün yetersizliğine rağmen yeğeninin bu dünyaya yakışır zekası ve aklı sayesinde piskopos olunca yüreğini saran öfke ateşi oldu. İpek gibi cildi ve ışıl ışıl kasları yanında Beyaz misyonerlerin soluk birer hayalet gibi kaldıkları nefis bir yaratık olan kara kız ilgi çekici ama istenileni vermemiş bir dönmeydi. Zira Hristiyanlığı tam tersine öğretildiği gibi tatlı bir uysallıkla kabul edeceği yerde umulmadık tepkilerle sorularla karşılayıp öğretmeni o anın dürtüsüyle doktrin üzerine öyle cevaplar uydurmak öyle deliller icat etmek zorunda bırakmıştı ki en sonunda öğretmen kendi anlattığına göre evangelistler hayatta bulunmuş olsalar da tümünün kendi yetkilerine dayanarak ileri sürüldüğünü işitmiş olsalar, onlara hayretten küçük dillerini yutturacak kadar bol düzmece ve doktrinin İsa'nın hayatına sonradan eklenmiş olduğunu kendinden bile saklayamaz hale gelmişti. Misyoner hanım tarafından uydurulmuş inanç pudingindeki en nefis eriklerden bazılarıyla dekorlar ve dramatiz persone her ne kadar İncil'den alınma ise de böylelikle elde edilen dinin aslında misyonerin kendi ilhamının ürünü olduğunu, rakip bir misyonerin ortaya çıkartması ihtimali bulunduğundan çok uzak bir bölgede yerleşmek, bunu başlangıçta dinsel duygularla tercih eden misyoner hanım için Kısa zamanda bir zorunluluk halini aldı. Misyoner hanım ancak ıssız bir köşede misyonerlik etmekle kilisesine sahip olabilir ve kafir diye aforoz edilmek korkusu bulunmadan bu kilisenin yasalarını belirleyebilirdi. Ne var ki okumasını öğretir öğretmez kara kıza doğum gününde bir incil vermekle belki de tedbirsizlik etmiş oldu. Zira sorduğu sorulara öğretmeninin verdiği cevapları fazlaca harfi harfine kabul eden kara kız, Topuzunu omzuna vurup Tanrı'yı aramak için Afrika ormanına daldığı zaman kılavuz olarak yanına İncil'i aldı. İlk karşısına çıkan, kızdırıldığında insana saldıran birkaç zehirli yılandan biri bir mamba yılanı oldu. Hayvanlar sevgi gösteren, hiç soru sormayan yaratıklar oldukları için onları eli altında bulundurmayı çok seven misyoner hanım, Kara kıza zorda kalmadıkça hiçbir şeyi öldürmemesini, hiçbir şeyden korkmamasını telkin etmişti. Bu yüzden kara kız topuzunu biraz sıkıca kavrayıp Mamba'ya seni kimin yarattığını ve neden sana beni öldürme isteğiyle öldürebilmen için bu zehri verdiğini merak ediyorum dedi. Mamba hemen ona başıyla kendisini izlemesini işaret edip kara kızı bir kaya yığınının yanına götürdü. Kayaların üstündeki bir tahtta yakışıklı, düzgün yüzü, sarıya çalar beyaz azametli bir sakalıyla yine sarıya çalar beyaz gür saçları ve hain denecek kadar haşin bir yüz ifadesi olan aristokrat görünüşlü, sağlam yapılı bir beyaz adam oturuyordu. Elinde hem kral asasına hem büyük bir bastona hem de hafif bir mızrağa benzeyen bir sopa tutuyordu. Taparcasına bir sevgiyle masum masum kendisine sokulmakta olan Mamba'yı elindeki bu sopayla hemen öldürdü. Hiçbir şeyden korkmamayı öğrenmiş olan kara kız kısmen güçlü kuvvetli erkeklerin yalnız karaların içinden çıkması gerektiğini ve sadece misyoner hanımların beyaz olduklarını düşündüğü için kısmen de bu adam onun arkadaşı olan yılanı öldürdüğü için kalbinde bu adama karşı bir nefret uyandığını hissetti. Ona hitap ederken sesinde açıktan açığa bir aşağılama vardı. ''Tanrı'yı arıyorum.'' dedi. ''Sen bana yol gösterebilir misin?'' ''Tanrı'yı buldun işte.'' diye cevap verdi beyaz adam. ''Hemen şimdi diz çök ve tapın bana ey kibirli yaratık, yoksa gazabımdan kork, ben Cenab-ı Hakk'ım. Gökleri ve yerleri ve onların içinde olanları ben yarattım. Yılana zehrini, ananın göğsüne sütü ben verdim.'' Ölümü ve bütün hastalıkları, gök gürlemesini ve şimşeği, fırtına ve tavuğunu ve büyüklüğümün, ululuğumun bütün öteki delillerini elimde tutuyorum. Diz çök, kız. Bir daha sefere huzuruma çıktığın zamanda çocuklarının içinden en sevdiğini bana getir ve burada önümde boğazlayarak kurban et. Çünkü ben taze kan kokusunu severim. Benim çocuğum yok ki dedi kara kız. Bakireyim ben. Öyleyse babanı al getir, o seni boğazlasın, dedi Cenab-ı Hak. Hem akrabalarının da bana sürü sürü koçlar, keçiler, koyunlar getirip öfkemi yatıştırmak için huzurumda kızartmalarını sağla. Yoksa aman vermem, Tanrı olduğumu öğrensinler diye onları en korkunç tavunlara çarparım. Kara kız, ben ne böyle kötü saçmalıklara inanacak kadar bebeğim ne de yetişkin bir budala, dedi. Hem sen o zavallı mambayı nasıl tepelediysen aradığım gerçek tanrı adına ben de seni öyle tepeleyeceğim. Kara kız böyle deyip topuzunu savurarak kayaların üzerinden seke seke ona doğru yürüdü. Ama tepeye vardığında ortada bir şey yoktu. Bu onu öyle hayrete düşürdü ki yere oturup danışmak için incilini açtı. Gel gelelim karıncaların eline mi geçmişti yoksa çok eski bir kitap olduğu için kendiliğinden mi çürümüştü her neyse ilk sayfalar olduğu gibi toz haline gelmişti. Ve kara kız kitabı açar açmaz bu tozlar rüzgarda savruldu gitti. Bunun üzerine kara kız içini çekti, ayağa kalktı ve yeniden aramaya koyuldu. Tam o sırada Ringholz denilen cinsten bir kobra yılanını ürküttü. Yılan kara kıza bir tükürük atıp uzaklaşırken kara kız bana tükürmeye kalkışma sakın dedi. Seni kimin yarattığını, niye bana benzer bir yerin olmadığını öğrenmek istiyorum. Mamba'nın tanrısı işime yaramadı. Topuzumla onu bir yoklayayım dedim. Gerçek olmadığı meydana çıktı. Hadi sen beni kendi tanrına götür. Bunun üzerine Ringholz dönüp geldi ve ona başıyla kendisini izlemesini söyledi. Kara kız da yılanın ardına düştü. Yılan onu ormanın içinde güzel bir çayırlığa götürdü. Burada üstünde bir dolu el yazması şiirler, meleklerin kanat teleklerinden yapılma mürekkepli kalem sapları bulunan, beyaz örtülü bir masanın başında yumuşacık, gümüşü saçlı, gümüşü sakallı, yine beyaz fistanlı, yaşlıca bir bey oturuyordu. Oldukça iyi yürekli birine benziyordu bu. Ama... Burma vıyıkları, burma kaşları kara kıza biraz saçma gelen kendini beğenmiş kurnazca bir ifade taşıyordu. Adam yılana ''Aferin sana küçük tükürükçü, benimle tartışacak birini getirmişsin'' dedi ve ona bir yumurta verdi. Yılan da yumurtayı alıp sevinçle ormana götürdü. Adam kara kıza ''Benden korkma'' dedi. ''Ben zalim bir tanrı değilim, İnsaflı bir tanrıyımdır ben. Tartışmaktan başka kötülüğüm yoktur.'' ''Tartışmada karşımdakini can evinden mıhlarım. muhçiyim ben. Bana tapma. Sitem et bana. Kusur bul. Gücenirim diye de hiç çekinme. Yeter ki üzerinde tartışabileceğin bir konu at sen ortaya.'' Kara kız, ''Dünyayı sen mi yarattın?'' diye sordu. ''Tabii ben yarattım.'' dedi öbürü. Kara kız, ''Niye bunca kötülükle birlikte yarattın?'' dedi. ''İşte bunu çok beğendim.'' dedi Tanrı. ''Tam bana sormanı istediğim şey bu.'' Sen aklı başında zeki bir kızsın. Vaktiyle benimle tartışsın diye tuttuğum Eyüp adında bir kulum vardı. Ama o öylesine alçak gönüllü, öylesine aptaldı ki ağzından bir şikayet çıkana kadar onu kışkırtabilmek için en korkunç felaketleri yağdırdım üzerine. Karısı ona bana lanet okuyup ölmesini söyledi. Zavallı kadına hiç şaşmıyorum. Zira sonradan bütün çektiklerinin karşılığını ödedimse de dehşetli günler yaşattım Eyyub'e. Sonunda... Onu tartışmaya sürüklediğim zaman çizmeden yukarıya çıktı ama kısa zamanda ona haddini bildirdim ben. Öyle bir güzel yere serdim ki onu. Kara kız ben tartışmak istemiyorum dedi. Dünyayı sahiden sen yarattınsa niye bu kadar kötü yarattın onu soruyorum. Kötü yaratmışım diye bağırdı Mıhçı. Ya demek bana kafa tutuyorsun bana hesap sormaya kalkıyorsun. Kuzum sen kim oluyorsun da beni eleştirmeye kalkıyorsun. Sen kendin daha iyi bir dünya yaratabilir misin sanki? Hele bir dene bakalım. Dene şöyle bir. Bir zerresini yaratmayı dene. Mesela bir balina yarat. Bitirdiğin zaman da burnuna bir halka takıp bana getir. Hey gidi böcekçik hey. Sen biliyor musun ki ben sadece balinayı değil o içinde yüzsün diye denizi de yarattım. O ulu denizi baştan başa ta dipsiz derinliğinden göklerin çatısına kadar. Bu kolay mı oldu sanıyorsun sen? Bak sana bir şey diyeyim genç kadın senin burnunu yere sürtmek lazım. Kendin bir sıçan bile yaratamazken bir dinozor yaratmış olan bana kafa tutuyorsun. Kendin ufacık bir göl yaratamazken yedi denizlerin yaratıcısı olan bana kafa tutuyorsun. Sen 50 yıl içinde yaşlanıp çirkinleşeceksin ve öleceksin. Oysa benim haşmetim ebediyen sürecek. Sen kalkmışsın burada beni missin gibi azarlıyorsun. Kendini Tanrı'dan iyi tutuyorsun değil mi? Bu delile ne diyeceksin bakalım? Kara kız, bu bir delil değil ki dedi. Hor görerek alaya almadır bu. Anlaşılan sen delilin de ne olduğunu bilmiyorsun da. Adam akıllı tepesi atan ama durumu iyice kavrayamayacak kadar afallamış olan yaşlı bey, ne dedi, bütün dünyanın kabul ettiği gibi Eyüp'ün sırtını yere getiren ben. Delilin ne olduğunu bilmeyeceğim öyle mi? Gülerim sana çocuk. Gülmem bana vız gelir dedi kara kız. Yalnız sen bana dünyayı iyi ve kötü karışımı olarak yaratacağına neden tüm iyi olarak yaratmadığını anlatmadın da. Benim daha iyisini yaratıp yaratamayacağımı sormak bir cevap değildir. Ben tanrı olsaydım çeçe sinekleri olmazdı mesela. Halkım ateşli nöbetlerle yerlere serilmez, korkunç şişler çıkartmaz, günah işlemezdi. Başka yılanlar bal gibi zehirsiz geçinip gidebildiği halde neden mamba'nın ağzına zehir kesesini koyduna? Neden maymunları o kadar çirkin, kuşları o kadar sevimli yarattın? Neden yaratmayayım ki dedi. Buna sen cevap ver dedi yaşlı bey. Kara kız, yaramazlıktan hoşlanmadıkça neden yaratasın? dedi. Yaşlı bey ''Kelime oyunları yaparak soru sormak tartışma değildir. Mızıkçılık derler buna.'' dedi. Kara kız, ''Sorularıma cevap vermeyen bir tanrı benim işime yaramaz.'' dedi. ''Hem her şeyi sahiden de sen yaratmış olsaydın, balinayı niye resimlerdeki gibi çirkin yarattığını da bilirdin.'' ''Onu ben komik görünüşlü yaratarak gönlümü eğlendirmek istedimse bundan sana ne?'' dedi tanrı. ''Sen kim oluyorsun da bana neyi nasıl yaratacağımı öğretiyorsun?'' Ama canımı sıktın artık dedi Kara Kız. Her seferinde aynı edepsizliği ele alıyorsun. Senin bir şey yaratmış olabileceğine inanmıyorum. Eyüp aptalmış ki senin iç yüzünü anlayamamış. Bu ormanda da tanrılılık iddiasında bulunan ihtiyarlardan geçilmiyor canım. Topuzunu kaldırdığı gibi yaşlı beyin üzerine atıldı Kara Kız. Ama öbürü atik davranıp masanın altına daldı ve Kara Kız'a sanki yer yarılmış da masa yerin dibine girmiş gibi geldi. Zira oraya vardığında hiçbir şey bulamadı. Kara kız tekrar inciline başvurduğunda rüzgar incilden 30 sayfayı daha alıp toz halinde ağaçların tepelerine savurdu. Bu servenden sonra kara kızın bayağı canı sıkıldı. Tanrıyı bulamamıştı. İncili yarı yarıya işe yaramaz hale gelmişti ve kara kız iki kere öfkelenmiş ama iki seferinde de hırsını alamamıştı. Beyaz sakalları, yaşlılığı, gecelik fistanları, tanrısallık belirtileri olarak gözünde fazla büyütüp büyütmediğini sorgulamaya başladı. Dikkati çekecek kadar yakışıklı, tertemiz tıraşlı, Yunan entarisi giymiş genç bir adama rastladığında ne iyi ki bu ruh hali içindeydi kara kız. Bu adam gibisini daha önce hiç görmemişti. Hele adamın kaşlarının dış uçlarının öyle bir yukarı kalkışı, öyle bir kıvrılışı vardı ki. Bu kara kızın hem ilgisini çekti hem de onu itti. edersin beyefende dedi kara kız. Gözlerinden bilgili olduğunu anlaşılıyor da ben tanrıyı arıyorum bana yol gösterebilir misin? Sen yüzme canını bununla dedi genç adam. Dünyayı olduğu gibi kabul et zira onun ötesinde hiçbir şey yoktur. Bütün yollar mezara çıkar. Mezar da hiçliğin kapısıdır. Hiçliğin gölgesinde ise her şey boştur. Sen benim öydümü dinle de burnundan ötesini arama. Burnunun ötesinde bir şey bulunduğunu hep bileceksin. Bu bilgi de seni umutlu ve mutlu kılacaktır. Benim aklım burnumun ötesinden ileriye de gidiyor, dedi kara kız. İnsanın gözlerini kapaması doğru değil. Tanrı'yı bilmeyi mutluluktan da umuttan da çok istiyorum ben. Benim umudum, benim mutluluğum Tanrı'dır. Genç adam, ''Ya Tanrı diye bir şey olmadığını anlarsan?'' dedi. Kara kız, ''Tanrı'nın var olduğunu bilmeseydim kötü bir kadın olurdum.'' dedi. ''Kim söyledi sana bunu?'' dedi genç adam. Kafanı böyle sınırlamalarla bağlamalarına izin vermemen gerekirdi. ''Hem kötü kadın olsan ne çıkar yani?'' ''Saçma'' dedi kara kız. ''Kötü kadın olmak demek olmaman gereken bir şey olman demektir.'' Öyleyse iyi kadın mı yoksa kötü kadın mı olduğunu bilebilmen için önce ne olman gerektiğini anlamalısın. Burası doğru dedi kara kız ama iyi olmak kötü de olsa iyi bir kadın olmam gerektiğini biliyorum ben. Bu bir anlam ifade etmiyor dedi genç adam. Senin istediğin cinsten bir anlam ifade etmiyor ama Tanrı'nın istediği cinsten bir anlam ifade ediyor dedi kara kız. Benim istediğim de bu cinsten olan anlam. Bu anlama kavuştuğum zaman Tanrı'yı bulabileceğim gibi geliyor bana. Genç adam ne bulacağını nereden bilebilirsin dedi. Benim sana öğütüm önüne çıkan bütün işleri yapabildiğin sürece elinden geldiği kadar iyi yap. Ve böylelikle ne bir öğüt ne iş ne bilme ne de hatta var olmanın bulunacağı kaçınılmaz sondan önce sana kalan günlerini yararlılık ve onurla doldurmandır. Kara kız, Öldüğüm zaman bir gelecek olacak, dedi. Bu geleceği yaşayamasam da bilebilirim. Geçmişini biliyor musun, dedi genç adam. Gerçekten var olmuş bulunan geçmişi bilemezken, henüz var olmamış bulunan geleceği bilmeyi nasıl umarsın? Kara kız, ama yine de var olacak, bunu güneşin her gün doğacağını sana söyleyebilecek kadar biliyorum dedi. Genç Bilge bu da hoş dedi. Güneş yanıyor ve bir gün gelecek yana yana bitecek ister istemez. Hayat hep yana yana biten bir alevdir ama her çocuk doğuşta yeniden tutuşur. Hayat ölümden, umut da umutsuzluktan büyüktür. Önüme çıkan işi ancak onun iyi bir iş olduğunu bilirsem yaparım ben. Onun iyi bir iş olmadığını anlayabilmek için de geçmiş ve geleceği ve de, de Tanrı'yı öğrenmem gerek. Genç Bilge ona sert sert bakarak yani Tanrı olman gerek demek istiyorsun dedi. Elimden geldiği kadar dedi kara kız. Teşekkür ederim. Asıl akıllı olan biz gençleriz. Tanrı'yı bilmenin Tanrı olmak demek olduğunu senden öğrendim. Ruhumu güçlendirdin sen benim. Seni bırakıp gitmeden önce bana kim olduğunu söyle. Genç bilge, ben birçoklarının vaiz diyebildiği Koletim diye cevap verdi. Eğer bulabilirsen Tanrı seninle beraber olsun. Benimle beraber değil çünkü o. Yunanca öğren. Bilgeliğin dilidir Yunanca. Hoşça kal. Vaiz dostça bir işaret yapıp yürüdü gitti. Kara kız da öbür tarafa gitti. Her zamankinden zorlu düşünmeye başladı. Ama vayisin kara kıza saldığı düşünceler öyle karmaşık, öyle içinden çıkılmaz hale geldi ki en sonunda kara kız kaldı ve hiç durmadan uykusunda yürümeye devam etti. Derken bir aslan kokusu aldı ve birdenbire uyanınca tam yolunun üzerinde ocak önündeki bir kedi gibi oturmuş güneşlenen aslanı gördü. Yelesi taraz taraz olmayıp düzgün ve yakışıklı olduğu için yelesiz denilen cinsten bir aslandı bu. Aslanın yanından geçerken onun parmaklarına sanki dağ tepesindeki sıcak bir yosun demetini çekiyormuş hissi veren gerdanını okşar gibi hafifçe çeken kara kız, tanrı adına koca olan dedi. Kral Richard tatlı tatlı baktı ve kara kızla birlikte gezintiye çıkmayı birdenbire canı çekmiş gibi gözleriyle onu izledi. Ne var ki kara kız onun bu arzusunu kursağında bıraktı ve ormanda aslandan daha az uysal ama daha güçlü yaratıklar olduğunu hatırlayarak eskisinden ihtiyatlı ilerlemeye başladı. Derken dalgalı siyah saçlı koskocaman burunlu esmer bir adama rastladı. Adamın ayaklarındaki çarıklardan başka hiçbir şey yoktu üstünde. Yüzü kırış kırıştı ama bu kırışıklıklar acıma ve iyilikten meydana gelmişti. Buna karşılık kocaman burnunun geniş delikleri vardı ve ağzının kenarları sebat ve metanet ifade ediyordu. Kara kız onu görmeden önce sesini duydu. Zira adam kükrer gibi, ulur gibi sesler çıkartıyordu. Görünüşe göre de başı dertteydi. Kara kızı görünce kükremeyi bıraktı. Hiçbir derdi yokmuş gibi kaygısız görünmeye çalıştı. ''Şey efendi'' dedi kara kız. ''Hani şu çırılçıplak soyunup çakallar gibi ulluyarak'' Baykuşlar gibi yazlı yazlı bağırarak dolaşan peygamber sen misin? Esmer adam özür diler gibi A, böyle şeyler yaparım birazcık dedi. Adım Mika'dır. Moreşetli Mika sana bir yardımda bulunabilir miyim? Kara kız Tanrı'yı arıyorum ben dedi. Buldum mu bari dedi Mika. Pişmiş et kokusunu sevdiği için ona hayvan kızartmamı ve çocuklarımı kurban taşında kurban etmemi isteyen yaşlı bir adam buldum. Bunun üzerine Mika öyle acıklı bir feryat koparttı ki Kral Richard telaşla kendini ormana atıp saklandı ve oturup kuyruğunu kamçı gibi sallayarak oradan gözetlemeye başladı. Mika, o düzmece bir tanrıdır, korkunçtur o dedi. Onun karşısına yakılan adaklarla bir yıllık buzağlarla çıkabileceğini aklın alıyor mu? Senin ona yüreğinle bağlanman yerine binlerce koçlardan, yasellerinden Rab hoşlanır mı? Bedeninin semeresini, ilk çocuğunu kurban etsen Rab hoşlanır mı? O neyin iyi olduğunu senin yüreğine açık etmiş, yüreğin de sana onun doğru dediğini söylemiş. Hak olanı yapmak ve merhameti sevmek ve Allah'ın da alçak gönüllü olarak yürümekten başka Rab senden ne ister? Bu da üçüncü bir tanrı dedi kara kız. Kurban isteyen tanrıyla zayıflığımı ve cahilliğimi alaya almak için benimle tartışmak isteyen tanrıdan daha çok sevdim bunu. Ama insan efendi ya da yargıç olmadıktan sonra hak olanı yapmak ve merhamet göstermek hayatın sadece ufak bir bölümüdür. Hem nereye yürüdüğünü bilmezsen alçak gönüllü olarak yürümenin faydası ne? Peygamber sen alçak gönüllü olarak yürü tanrı sana yol gösterir dedi. Tanrı'nın seni ne yana götürdüğünden sana ne? Kendi yolumu kendim bulayım diye bana göz vermiş Tanrı, dedi kara kız. Bana bir akıl vermiş ve bu aklı kullanmayı da bana bırakmış. Şimdi ben ondan benim yerime görüp benim yerime düşünmesini nasıl isteyeyim? Mika'nın buna verdiği tek cevap korkunç bir kükreme oldu. Hem de öyle korkunç bir kükreme ki Kral Richard ok gibi fırlayıp hiç durmadan 3 kilometre kaçtı. Aynı şeyi ters yönde olmak üzere kara kızla yaptı ama o sadece bir buçuk kilometre kaçtı. Kendini toplayarak neden kaçıyorum ben diye sordu kendine. O iyi yürekli gürültücü ihtiyardan korkmuyorum ki. Hemen yanı başından girintili çıkıntılı bir kütüğün üstünde oturmakta olan aşırı derecede miyop gözlüklü yaşlıca bir adamdan gelen ses ''Korkuların ve umutların hep kuruntudan ibarettir'' dedi. Kaçmakla şartlı reflekslerden birine göre davranıyordun. Çok basit, aslanlar içinde yaşadığın için daha çocukluğunda edindiğin izlenimlerden dolayı aslan kükremesi sana ölüm tehlikesini çağrıştırıyor. İşte o kör inançlı kart eşek anırdığı zaman hiç düşünmeden tabanları yağlamam bundandır. Bu önemli keşfi yapabilmek için tam 25 yıl kendimi tamamıyla buna vererek çalıştım. Bu süre içinde sayısız köpeğin beynini kestim dilleri yerine yanaklarından açtığım deliklerden salgıladıkları tükürükleri üzerine gözlemlerde bulundum. Bu muazzam başarıyı olan hayranlıkları ve bu başarının insan davranışı ile ilgili büyük sorunlara tuttuğu ışıktan dolayı duydukları şükran yüzünden bütün bilim dünyası önümde yere kapandı. Niye bana sormadın dedi kara kız. O zavallı köpeklerin canlarını yakmadan 25 saniyede söylerdim ben sana. Cahilliğin ve kibrin ağzı alınacak gibi değil dedi ihtiyar Miyop. Şartlı refleksi bir olgu olarak pek tabii her çocuk bilir. Ama bu bir laboratuvarda deneysel olarak hiç ispatlanmamıştı. Bundan dolayı da bilimsel olarak hiç bilinmiyor demekti. Benim elime bilimsellikten uzak bir varsayım halinde gelen bu olguyu ben bilim olarak devrettim. Sen hiç deney yaptın mı sorabilir miyim? Çok dedi kara kız. Bir tane de şimdi yapacağım. Neyin üstüne oturduğunu biliyor musun sen? Gayet rahatsız, kaba bir kabukla kaplı, yaşlılıktan kurşuni renk almış bir kütüğün üstünde oturuyorum dedim miyop. Yanılıyorsun dedi kara kız. Uyuyan bir timsahın üstünde oturuyorsun sen. Miyop miskayı kıskandıracak bir çığlıkla yerinden fırlayıp, Deli gibi yakındaki bir ağaca koştu ve bu kadar yaşlı bir bey için insanüstü sayılan bir kedi çevikliğiyle tepesine tırmanıverdi. ''İn aşağı'' dedi kara kız. Timsahların yalnız ırmak kıyılarında bulunduğunu bilmen gerekirdi. Sadece bir deney yapıyordum işte. Hadi in aşağı. ''Miyop tir tir titreyerek nasıl ineyim?'' dedi. ''Boynumu kırarım sonra.'' ''Ya nasıl çıktın?'' dedi kara kız. Miyop ağlamaklı, bilmiyorum dedi. Bu bile insanı mucizelere inandırmaya yeter. Bu ağaca tırmanmama imkan yoktu ama işte buradayım. Bir daha da hiç aşağı inemeyeceğim. Çok ilgi çekici bir deney oldu değil mi dedi kara kız. Çok zalimce bir deneydi. Utanmalısın kötü kız diye inledi Miyop. Beni öldürebileceğini hiç düşünmedin mi Allah aşkına? Benimki gibi nazik bir büyüye şiddetli bir sarsıntı geçirir de bunun kalp üzerinde son derece ciddi belki de öldürücü bir etkisi olmaz mı sanıyorsun? Bir daha hayatımın sonuna kadar kütük üstünde oturamayacağım. Sanırım nabzım anormal atıyor. Gerçi sayamam ama bu dalı bırakırsam taş gibi yere düşerim. Tükürük salgısı üzerinde hiçbir tepki uyandırmadan bir köpeğin yarı beynini kesip çıkartabildikten sonra hiç üzülmesen dedi kara kız sakince. Bana kalırsa Afrikalı büyücü senin köpekler yoluyla yaptığın falcılıktan çok daha güçlü. Bir kelime söyleyip kedi gibi ağaca tırmandırdım seni. İtiraf et ki bu bir mucizeydi. Keşke bir kelime daha söylesen de beni aşağı indirsen kahrolası karacadı diye homurdandı Mio. Olur söylerim dedi kara kız. Tam ensenin dibinde seni koklayan bir yılan var. Göz açıp kapayana kadar Miyop kendini yerde buldu. Gerçi yere basar basmaz sırt üstü yuvarlandı ama hemen toparlanıp kalktı. Bana yutturduğunu sanma dedi. Sırf beni korkutmak için yılan masalını uydurdun çok iyi biliyorum. Kara kız ama sahiden de yılan varmış gibi korktun dedi. Adam köpürerek hiç de korkmadım dedi. Zerre kadar korkmadım. Ama korkmuş gibi bir solukta indin ağaçtan aşağı değil mi? Dedi kara kız. Artık kendini güven içinde hisseden miyop, kendini toparlayarak işin ilgi çekici yanı da bu zaten dedi. Bu da bir şartlı refleksti. Acaba bir köpeği ağaca tırmandırabilir miyim? Niye tırmandıracaksın ki diye sordu kara kız. Niye olacak bu fenomeni bilimsel bir temele oturtmak için dedi miyop. Saçma dedi kara kız köpekler ağaca tırmanamaz. Hayal ürünü bir timsah olmasaydı ben de tırmanamazdım dedi profesör. Köpeğe timsahı nasıl hayal ettirsem acaba? Önce köpeğe birkaç tane sahici timsah göstermen lazım dedi kara kız. Miyop kaşlarını çatarak yok bu çok pahalıya patlar dedi. Profesyonel köpek hırsızlarından aldığın ya da köpek vergisi ödeme zamanı geldiğinde toptan alıp depo ettiğin zaman ucuza geliyor köpekler. Ama timsahlar çok pahalı olur. Bunu iyice düşünmem gerek. Kara kız gitmeden önce Tanrı'ya inanıp inanmadığını söylesene bana dedi. Tanrı gereksiz ve işe yaramaz diye atılmış bir varsayımdır dedi yok. Evren sarsıntıların tekrar tekrar yeniden ürettiği dev bir refleksler sisteminden ibarettir. Dizine bir vursam ayağını sallarsın. Ben de topuzumla sana bir vursam onun için sakın vurmaya kalkma dedi kara kız. Konuyla ilgili olmayan böyle yan refleksleri bilimsel amaçlarla önlemek için deneyde kullanılan şeyi yatırıp bağlamak zorunluluğu vardır dedi profesör. Bununla birlikte bu yan refleksler çağrışım yoluyla meydana gelen refleks örnekleri olmaları bakımından da konuyla ilgilidir. Bunların etkilerini incelemek için 25 yıl harcadım. Karakız sordu. Neyin üzerindeki etkilerini? Bir köpeğin tükürük salgısı üzerindeki etkilerini dedi Mio. Bari bilgeliğin arttı mı dedi Karakız. Bilgelik beni ilgilendirmez diye cevap verdi yok. Aslında bunun ne olduğunu bile bilmiyorum ve böyle bir şeyin var olduğuna inanmak için bir sebep göremiyorum. Benim işim daha önce bilinmeyen şeyleri öğrenmektir. Bu bilgiyi dünyaya bildirir, böylelikle doğruluğu kesinleşmiş bilimsel gerçekler yığınına bir katkıda bulunmuş olurum. Ortada merhamet diye bir şey kalmayıp her şey bilgiden ibaret olunca dünya çok mu iyi olacak dedi kara kız. ''Bilmek istediğini öğrenmek için bundan daha insanca bir yol bulacak kadar aklın yok mu senin?'' Miop kulaklarına inanamamış gibi ''Akıl'' diye bağırdı. ''Sen görülmemiş derecede bir kara cahil olmalısın kadın. Bilim adamlarının baştan ayağa akıl olduklarını bilmiyor musun sen?'' ''Sen onu timsaha anlat'' dedi kara kız. ''Bana yalnız şunu söyle, yaptığın deneylerin başkalarının kafaları ve karakterleri üzerindeki etkilerini hiç düşündün mü?'' Bir köpeğin tükürüğü ile ilgili bir şeyi anlatmak, kendi ruhunu kaybedip başkalarının ruhunu lanetlemeye değer mi? Miyop, bir anlam ifade etmeyen kelimeler kullanıyorsun dedi. Ruh dediğin organın nasıl işlediğini ameliyat masasının üzerinde ya da teşhirhanede gösterebilir misin? Lanetleme dediğin şeyi laboratuvarda meydana getirebilir misin? Topuzumu suratına yapıştırdım mı ruhu olan canlı bir yaratığı ruhsuz bir ölü haline getiririm dedi kara kız. Sen de yakında bu ikisi arasındaki farkı görüp tadacaksın. İnsanlar kötü bir şey yapıp ruhlarını lanetledikleri zaman da aradaki fark hemen görülür. Ben ölen bir insan gördüm ama ruhunu lanetleyenini hiç görmedim dedim Yop. Ama bir insanın köpeklediğini gördün dedik kara kız. Sen kendin de köpekledin öyle değil mi? Ha, nükteli bir kelime oyunu. Hem de fazlasıyla şahsiyata dokunan bir kelime oyunu, dedim yop tepeden bakarak. Seni bırakıyorum. Miyo böyle diyerek kendisinin ağaca tırmanışını bilimsel olarak ispatlayabilmek için bir köpeği ağaca tırmandırabilme çareleri düşüne düşüne kendi yoluna. Kara kız da ters yönde kendi yoluna gitti. Kara kız gitgide doruğunda mızraklı bir Romalı askerin beklediği kocaman bir haç dikili olan tepeye vardı. Gerek kendi kalbini gerek aşıklarının kalplerini kırmakta bulduğu zevkin aynını İsa'nın çarmıha girişindeki dehşet verici sahnelerde de bulan misyonerin telkinlerine rağmen Kara kız bu haçtan nefret etti ve İsa'nın kız torunlarını Ana babalarının bencilliklerine, sertliklerine karşı koruyarak, yılların bilgeliğiyle dolu, rahat ve huzur içinde acı çekmeden doğal yoldan ölmemiş olması yazıktır diye düşündü. Kara kız iğrenen bir ifadeyle başını tam haçtan öbür tarafa çevireceği sırada Romalı asker mızrağını atmaya hazır vaziyette tutarak kara kıza doğru hızla koşup bağırdı. Roma yasası, Roma düzeni, Roma barışının aracı ve sembolü önünde diz çök, zenci. Ne var ki Kara kız yana çekilip mızraktan kurtuldu ve topuzunu Romalı askerin ense köküne öyle candan yürekten yapıştırdı ki asker tepe taklak yere düştü ve birbirine dolanan ayaklarının hareketine boş yere kumanda etmeye çalıştı. Kara kız topuzunu ona göstererek. Bu da bütün iyi şeylerin zenci usulü, araç ve sembolüdür. Nasıl beğendin mi? dedi. Allah kahretsin diye homurdandı asker. Bir kara cadı onuncu lejyonu tavşan gibi tepelesin. Olacak şey değil, dünyanın sonu geldi. Asker debelenmekten vazgeçip yere uzandı. Çocuk gibi sesli sesle ağladı. Kara kız fazla uzaklaşmadan asker kendine geldi. Ama bir Romalı asker olduğundan nefsini doyurmak için nöbet yerini bırakamadı. Tepenin sırtı her ikisinin görüş alanını birbirinden ayırmadan önce kara kızın Romalı askerden gördüğü son şey askerin ona doğru salladığı yumruğu oldu. Ondan duyduğu son şeyi de burada tekrarlayamıyorum. Bundan sonraki serüven kara kızın su içmek için durduğu bir kuyu başında geçti. Daha önce fark etmediği kuyunun yanında oturmuş bir adam gördü birden. Kara kız eliyle su alacakken adam nereden geldiği belli olmayan bir kupa çıkartıp şöyle dedi: Al bununla iç, beni hatırlarsın. Kara kız teşekkür ederim efendi dedi ve içti. Çok teşekkür ederim. Kara kız kupayı adama geri verdi. O da kupayı bir hokkabaz gibi yok etti ve kara kız buna güldü. Adam da güldü. Esrarlı bir marifetti doğrusu efendi dedi kara kız. Büyük bir sihirbazsın sen. Belki kara kadına sen söylersin. Tanrı'yı arıyorum ben. Nerede bu tanrı? Senin içinde dedi Hokkabaz. Benim de içimde. Öyle sanıyorum dedi kara kız. Ama nedir o? Babamız dedi Hokkabaz. Kara kız yüzünü buruşturup bir an düşündü. Sonra niye anamız değil dedi. Yüzünü buruşturma sırası Hokkabaz'a gelmişti. O zaman analarımız onları Tanrı'dan önce saymaya zorlardı bize dedi. Anamın gösterdiği yoldan gitseydim toplumdan atılmış biri bir serseri olacağıma belki de zengin bir adam olurdum ama Tanrı'yı bulamazdım. Kara kız küçüklüğümden ta ona topuzumla gelişecek kadar büyüyene kadar babam beni hep dövdü dedi. Hatta ondan sonra da beni karısını denizlerin öteki yanına bırakmış bir beyaz asker efendiye satmaya kalktı. Ben hiçbir zaman cennetteki babamız dememişimdir. Hep büyük babamız derim ben. Babam olacak Tanrı istemem. Hokkabaz, kardeş kardeş birbirimizi sevmemize engel değil ki bu dedi gülerek. Zira baba Tanrı'nın büyük baba Tanrı olarak değiştirilmesi mizah duygusunu gıdıklamıştı. Ayrıca imkan buldukça gülümseyen iyi huylu bir insandı bu Hokkabaz. Kara kız, bir kadın erkek kardeşini sevmez dedi. Kadının yüreği erkek kardeşinden bir yabancıya döner. Benim kalbimin sana dönüşü gibi. Neyse aileyi bir kenara bırakalım. Bu sadece bir mecazdı dedi. Bizler aynı insanlık gövdesinin birer üyesiyiz. Dolayısıyla birbirimizin üyesiyiz. Bunu burada bırakalım. Bırakamam efendi dedi kara kız. Tanrı bana gövdelerle, analarla, babalarla, erkek kardeşlerle, kız kardeşlerle bir alışverişi olmadığını söylüyor. Peki bu da birbirinizi sevin demenin başka bir biçimi, hepsi o kadar dedi Hockabaz. Senden nefret edenleri sev, sana beddua edenlere hayır dua et, iki siyahın bir beyaz etmeyeceğini hiçbir zaman aklından çıkartma. Herkesin beni sevmesini istemiyorum ki ben dedi kara kız. Ben herkesi sevemem, sevmek de istemiyorum. Tanrı bana sırf onlardan hoşlanmadım diye. İnsanlara topuzumla vurmamamı, onların benden hoşlanmamalarının da şayet benden hoşlanmayana çıkarsa bana vurmak hakkını onlara vermediğini söylüyor. Ama Tanrı beni insanlardan nefret ettiriyor. Öbür yandan başkalarını soyup öldürdükleri için yılan gibi öldürülmeleri gereken insanlar da var. Keşke bana onları hatırlatmasaydın dedi hokkabaz. Bu beni çok mutsuz ediyor. Tatsız şeyleri unutmak her şeyi tatlılaştırır ama inanılır yapmaz doğru da yapmaz dedi kara kız. Sen beni gerçekten sahiden seviyor musun efendi? Hokkabaz irkildi ama hemen tatlıca gülümseyerek cevap verdi. Bunu kişisel bir mesele haline getirmeyelim istersen. Ama kişisel mesele olmazsa bir anlamı kalmaz ki dedi kara kız. Bana yapmam gerektiğini söylediğin gibi sana, seni sevdiğini söyledim diyelim. Seninle fazla labali olduğumu düşünmez misin o zaman? Asla dedi Okkabaz. Aklına böyle bir şey getirmemelisin. Sen kara, ben beyaz olduğumuz halde bizi yaratan Tanrı'nın önünde ikimiz de eşitiz. Aklıma böyle bir şey getirdiğim yok zaten dedi kara kız. Konuşurken benim kara senin de zavallı bir beyaz olduğunu unuttum ben. Beni beyaz bir kraliçe, kendini de beyaz bir kral olarak düşün. Ne oldu? Incindim mi? Hiç, hiçbir şey olmadı dedi Hokkabaz. Daha doğrusu beyazların en yoksuluyum ben ama yine de kendimi bir kral olarak düşündüm. Yalnız insanların kötülüğü beni deliye döndürdüğü zaman oldu bu. Ben çok daha kötü krallar gördüm dedi kara kız. Onun için kızarmana gerek yok. Şimdi sen kral Süleyman ol, ben de Sabah Melikesi olayım. Hani İncil'deki gibi. Geldim ve sana seni sevdiğimi söyledim. Bu sana sahip olmaya geldim demektir. Bir dişi aslanın aşkıyla geldim. Seni yedim ve kendimin bir parçası yaptım. Bu andan itibaren artık sen seni neyin hoşnut edeceğini değil, beni neyin hoşnut edeceğini düşünmek zorundasın. Seninle nefsin arasında, seninle Tanrı arasında ben olacağım. Müthiş bir zorbalık değil mi şimdi bu? Sevgi, yiyici, yutucu bir şeydir. İçinde sevgi olan bir cennet düşünebiliyor musun? Benim cennetimde sevgiden başka bir şey yoktur. Cennet sevgiden başka nedir ki? Dedi Hokkabas. Bunu cesaretle ama tedirgince söyledi. Cennet Tanrı'nın izzetidir. Cennet Tanrı'nın ve Tanrı'nın düşüncelerinin evidir. Orada sevişmek yoktur. Orada insanlar... Kenenin koyuna yapıştığı gibi yapışmazlar birbirine. Misyoner hanım benim öğretmenim sevgiden söz eder. Halbuki kendisi bütün aşıklarını bırakıp kaçmıştır. Tanrı işini yapmaya gelmiştir. Beyazlar beni severler diye korktukları için gözlerini benden kaçırırlar. Kendilerini tanrı işine adamış sürü sürü kadın, sürü sürü erkek var. Ama bunlar kendi gruplarına kız kardeşler birliği, erkek kardeşler birliği filan adını verdikleri halde Birbirleriyle konuşmazlar. Onlar hesabına daha da yazık ya dedi Hokkabaz. Saçma tabi dedi kara kız. İnsanlarla birlikte yaşamak ve daha iyisi olmadığına göre birbirleriyle geçinmek zorundayız. Ama bu bedenimizin aşka ihtiyacı olduğu kadar ruhumuzun da yalnızlığa ihtiyacı bulunduğunu göstermez mi? Bizler birbirimizin bedeninin ve kafasının yardımına muhtaçız. Ama ruhumuz... Tanrıyla yalnız kalmak ihtiyacındadır. Onun için seni seven ve kafanla bedeninin yanı sıra ruhunu da isteyen biri çıkınca ''Haddini bil, ben kendime aitim sana değil'' diye bağırırız. Şu senin birbirinizi sevin öğütüp cinayet ve köleliğe karşı savaşması gereken savaşçıya ya da öldürmediği takdirde çocuklarının açlıktan öldüğünü görecek olan avcıya bir alay gibi gelir. Ama Tanrı'yı arayan bana daha da beter bir alay gibi geliyor. Hokabaz öyleyse sizlere şu emri veriyorum. Birbirinizi öldürünüz mü diyeyim ben dedi. Kara kız bu öbürkünün tersine çevrilmişinden başka bir şey değil dedi. Bu iki kurala göre de yaşanamaz. Bence senin bu her derde deva emirlerin aşağılık gezginci satıcıların bize sattıkları haplara benziyor. Yirmi seferde bir sefer faydası dokunur bunların ama geri kalan on hiçbir işe yaramazlar. Hem ben emir filan aramıyorum. Tanrı'yı arıyorum ben. Devam et o zaman aramana. Tanrı seninle beraber olsun dedi Hokkabaz. Onu bulmak için benden öteye gitmen gerek. Bunu der demez Hokkabaz gözden kayboldu. En iyi numaram belki de buydu dedi kız. Ama yine de seni kaybettiğime üzüldüm ben. Zira kendi aklımca sevimli ve iyi niyetli bir adam bulmuştum seni. Bir buçuk kilometre ileride omuzlarında koskocaman bir katedral taşıyan çok yaşlı bir balıkçıya rastladı kara kız. Yardım etmek için balıkçıya doğru koşarak dikkat et belce izini kıracaksın ihtiyar diye bağırdı. Balıkçı neşeyle ''Bu kırmaz benim belimi'' diye cevap verdi. ''Bu kilisenin kurulu olduğu kayayım ben.'' İhtiyar balıkçının kilisenin ağırlığı altında her an ezilip gitmesini bekleyen kara kız, ''Ama sen kaya değilsin. Üstelik senin taşıyamayacağın kadar ağır bu'' dedi. Balıkçı ona tatlı tatlı gülerek ''Korkma sen'' dedi. ''Bu tamamıyla kağıttan yapılmadır.'' İhtiyar balıkçı hoplaya zıplaya kara kızın yanından geçti gitti. Ve o giderken katedraldeki bütün çanlar da neşeli neşeli çaldı. Daha ihtiyar balıkçı gözden kaybolmadan hepsi de tertemiz yıkanmış, paklanmış, kimi siyah kimi beyaz çeşitli elbiseler giymiş, sırtlarında yine kağıttan ama çoğunlukla ihtiyar balıkçınınkinden daha çirkin, kiliseler taşıyan bir sürü adam sökün etti. Hepsi de kara kıza, ''Balıkçıya inanma, şu ötekilerin sözlerine kulak verme, gerçek kilise benimkidir.'' diye bağırdılar. En sonunda onlardan kurtulmak için kendini ormana attı kara kız. Zira bu adamlar birbirlerine taş atmaya başlamışlardı. Sanki hepsinin de gözü körmüş gibi hiçbiri iyi nişan alamadığından yolun dört bir yanından taşlar yağıyordu. Bunun üzerine kara kız bunlar arasında kendi zevkine göre bir tanrı bulamayacağı sonucuna vardı. Kilise taşıyanlar geçtikten daha doğrusu taş muhaberesi devam edeyi de uzaklaştıktan sonra Kara Kız tekrar yola döndü ve orada yaşlı bir serseri Yahudi gördü. Serseri Yahudi ona "Geldi mi?" diye sordu. "Kim geldi mi?" dedi Kara Kız. "Geleceğini vaat eden dedi Yahudi. "Kendisi gelene kadar bana oyalamamı söyleyen. Artık oyalayamaz hale geldim. Eğer yakında gelmezse iş işten geçecek. Zira insanlar birbirlerini gittikçe daha büyük sayılarda öldürmenin yollarını öğreniyorlar." Gelecek olan hiçbir kimse bunu durduramaz ki dedi kara kız. Ama o kudretin sağında oturarak göğün bulutlarıyla gelecek diye bağırdı. Öyle, o öyle dedi. Gelecek ve her şeyi düzeltecek. Kara kız eğer sen başkalarının gelip de işleri düzeltmesini beklersen dedi. Ebediyen beklersin. Bunun üzerine Yahudi umutsuzluğundan bir feryat koparttı. Kara kıza tükürdü ve sendeliye sendeli uzaklaştı. Kara kız karşılaştığı yaşlı adamlardan hiç hoşnut kalmamıştı. O yüzden Yahudi'yi başından savdığına sevindi. Yürümeye devam etti ve yol kenarında gölgelik bir yere geldi. Burada bir grup beyaz bey ve hanımdan epeyce açıkta oturmuş yemek yiyen, beyazların hamalları oldukları her hallerinden belli, kendi cinsinden elli kadar siyahi gördü. Hanımların ayaklarında pantolon, başlarında kolonyel şapka olduğu için kara kız bunların da erkekler gibi kaşif olduğunu anladı. Yemekten biraz önce kalkmışlardı. Bir kısmı şekerleme yapıyor, bir kısmı da not defterlerine yazı yazıyordu. Kara kız hamalların başına ne seferine çıkmış bu heyet diye sordu. Hamalbaşı buna meraklılar kervanı deniyor dedi. Bunlar iyi beyaz mı yoksa kötü beyaz mı diye sordu kara kız. ''Düşüncesiz bunlar, olmadık şeyler üzerinde tartışıp çok zaman kaybederler.'' dedi hamalbaşı. Sırf soru sormuş olmak için de soru sorarlar. Hanımlardan biri ''Hey sen oradaki'' diye bağırdı. ''Hadi işine git bakayım, burada duramazsın, adamları huylandıracaksın.'' ''Senden fazla huylandırmam'' dedi kara kız. ''Saçmalama kız'' dedi hanımefendi. ''Elli yaşındayım ben, dişiliğim erkekliğim kalmamış benim, hem onlar bana alışık, hadi git işine.'' Kara kız biraz aşağılayan bir tavırla, onlar beyaz erkek değil korkma dedi. Niye kendinize meraklılar kervanı adını verdiniz siz? Neyi merak ediyorsunuz? Tanrıyı mı merak ediyorsunuz? Kara kızın bu sorusu üzerine öyle yürekten bir kahkaha koptu ki, şekerleme yapmakta olanlar uyanıp neye gülündüğünü anlattırdılar. Beylerden biri, medeni ülkelerde bu konuya artık yüzyıllardan beridir merak duyulmuyor dedi. Bir başkası, 15. yüzyıldan beri diyebiliriz dedi. Shakespeare bile tanrısızdı. Bir üçüncüsü, Shakespeare herkes değildir dedi. Ulusal maaşımız 18. yüzyıldan kalmadır. Ulusal maaşımızda tanrıya bizim kirli siyasal işlerimizi onun yapmasını emrettiğimizi görürsünüz. İkinci bey aynı tanrıya değil dedi. Orta çağda Tanrı'nın bize emrettiği ve bizleri habire çalıştırdığı kabul ediliyordu. Burjuvazi'nin yükselişi ve derebeylik aristokrasisi tarafından ayrıcalıklarının bedeli olan görevlerden yoksun bırakılışıyla yüksek sınıfların emri altına girerek habire onlar tarafından çalıştırılan bir Tanrı ortaya çıktı. Onların siyasetlerini karıştır desiselerini boşa çıkar. Ve buna benzer şeyler işte. Evet dedi Birinci Bey, bir de üçüncü bir Tanrı var. Küçük burjuvaların tanrısı. Bunun görevi de küçük burjuvalar ticari namussuzluklarıyla bütün bir hafta günahları kaydeden meleğin yazboz tahtasını doldurunca, pazar günleri kendi kanıyla burjuvaların yazboz tahtasındaki günahlarını yıkarlar. Üçüncü bey, bu tanrıların her ikisi de hala güçlüdür dedi. Bundan şüpheniz varsa ulusal marştaki ikinci kıta yerine daha temiz bir şey koymaya ya da dua kitabından kefareti kaldırmaya çalışın. Arayışım sırasında karşılaştıklarım ve sözünün edildiğini duyduklarımla altı tanrı ediyor dedi kara kız. Ama bunların hiçbiri benim aradığım tanrı değil ki. Tanrıyı mı arıyorsun sen dedi birinci bey. Kendi mumbo jambonla ya da kabilenin tanrısı her neyse onunla yetinsen daha iyi değil mi? Bizim tanrılarımızdan hiçbirinde ona oranla bir üstünlük bulamayacaksın. Bizim tanrı koleksiyonu içinde mumbo jamboların çeşitlisi vardır dedi üçüncü bey. Bunlardan bir tekini bile sana salık veremeyiz. Dürüst davrandığımız takdirde böyledir bu. Olabilir dedi kara kız. Ama dikkatli olsanız iyi edersiniz. Misyonerler bize sizin tanrılarınıza inanmayı telkin ediyor. Bize bütün tembihleri bundan ibaret. Eğer sizin bu tanrılara inanmadığınızı ya da bunların düşmanı olduğunuzu bir anlarsak gelip sizi öldürebiliriz. Milyonlara varıyor bizim sayımız. Hem sizler kadar silah kullanmasını da biliriz. İkinci bey... Doğru yanı da yok değil hani bu sözün dedi. Kendi inanmadığımız şeyleri bu insanlara telkin etmeye hakkımız yok. Gerektiğinden fazla ciddiye alabilirler. Onlara gerçeği, evrenin doğal ayıklanma yoluyla ortaya çıktığını, Tanrı'nın bir masal olduğunu söylesek ya. Birinci bey şüpheli şüpheli, eğer bunu söylersek eski layık olanın sağ kalacağı anlayışına dönerler, dedi. Onlarla rekabette ise bizim sağ kalmaya layık olduğumuz pek belli değil. Bu kız insan türünün mükemmel bir örneği. Sefer heyetimizin işleri için keşke zavallı beyazları kullanmasaydık. Yerliler daha güçlü, daha temiz, daha zeki. Hanımlardan biri daha da terbiyeli dedi. Öyle dedi birinci bey. Yerliler Avrupalı tanrısızlığına karşı bir haçlı seferi açtıkları takdirde bize şans tanıyacak bir tanrıya inanmalarını telkin etmeyi tercih ederdim onlara. Bundan şüpheniz olmasın. Gözlüklü bir hanım, evrenle ilgili gerçeği öğretemez misiniz bu insanlara dedi. Matematiksel evreni şimdi biz biliyoruz. Şu kızdan bir sayıyı eksi x'in kareköküne bölmesini isteyin. Söylediğiniz şey hakkında en ufak bir kavrama sahip bulunmadığını göreceksiniz. Halbuki eksi x'in kareköküne bölme işlemi evrenin anahtarıdır. İkinci bey, iskelet halinde bir anahtar dedi. Bence eksi x'in karekökü saçmalıktan başka bir şey değildir. Doğal seleksiyon. Karamsar bir bey. Ne faydası var bütün bunların diye homurdandı. Bildiğimiz tek şey güneşin ısı kaybettiği ve hepimizin yakında soğuktan öleceğimizdir. Bu olgu karşısında herhangi bir şeyin ne önemi var? Canlı genç bir bey, neşeniz yerine gelsin Bay Şomazlı, dedi. Bu sefer heyetin baş fizikçisi olarak... Kozmik radyasyonlara ve gelgit olaylarının gecikmesi olgusuna bir itirazınız bulunmadığı sürece güneşin sonunda hepimizi diri diri kavuracak biçimde gittikçe ısındığına dair aynı derecede inandırıcı nedenlerin bulunduğunu sizi yetkili bir dille uyararak söyleyeyim. Bunda sevinecek ne var dedi Bay Şomazlı. Nasıl olsa öleceğiz yine de. Birinci bey mutlaka değil dedi. Bay Şomazlı kaba bir tarzda mutlaka işte dedi. İçinde hayatın var olabileceği ısı öğeleri tartışma götürmez bir kesinlikle tespit edilmiştir. Havanın donduğu ısıda da yaşayamazsınız. Bir kremasyon fırınının ısısında da. Dünya bu ısılardan hangisine ulaşırsa ulaşsın mahvolacağız. Pöh dedi birinci bey. Sizin sözünü ettiğiniz ısıların öldürücü etki yaptığı biricik yerlerimiz yani bedenlerimiz rahatsız etmeyici bir ısıda tutulan iyi havalandırma düzeni bulunan yatak odalarında çok çok 1-2 yıl yaşar. Ama ya diri bedenle ölü beden arasındaki farkı meydana getiren şeyden ne haber? Bu farkı meydana getiren şeyin ısıya bağlı olduğuna dair en ufak bir delil var mı? Bu şey her ne kadar beden ve organları kendi istediği biçimde kurmak gibi ilgi çekici bir niteliğe sahipse de o hiç şüphesiz ne kandır, ne ettir, ne de kemiktir. Cisimsizdir o. Eğer onu düşünmeye çalışırsanız bir elektromanyetik dalga olarak, bir titreşim hızı olarak, esir girdabı olarak yani varsa ölü yıldızların en soğuğunda da güneşin en kızgın kraterinde de var olabilen bir şey olarak düşünmek zorundasınız. Hanımlardan biri hala dedi. Güneşin sıcak olduğunu nereden biliyorsunuz? Bay Şomazlı aşağılayıcı bir tavırla. Bir de bunu Afrika'da soruyorsunuz dedi. Yaktığını hissediyorum işte bak buradan biliyorum. Bay Şomazlı'nın aşağılayıcı tavrına faiziyle karşılık veren hanım. Biberin de yaktığını duyarsınız dedi. Ama onunla bir kibrit yakamazsınız. Bir başka hanım. Piyano klavyesinin sağındaki bir nota soldaki bir notadan daha yüksek gelir size. Halbuki her ikisi de aynı düzeydedir, dedi. Hanımlardan bir başkası, Güney Amerika papağanının renkleri için ciyak ciyak bağıran renkler, dersiniz. Ama onun renkleri de serçe kuşunun renkleri kadar sessizdir, dedi. Otoriter bir bey, bu iki manalı kelime oyunlarına cevap vermek tenezzülünde bulunmayın, dedi. Üç kağıtçılıktan bir farkı yoktur bunların. Ben bir cerrahım. O bakımdan kadın beynine kan taşıyan damarların çapının, erkek beynine kan taşıyan damarların çapına ki normal ölçü budur, oranla çok aşırı olduğunu ispatlanmış bir gerçek olarak bilirim. Bu damar genişliğinin sonucu olan aşırı kan yükü. imgeleme hem kamçılar hem de bulandırır. Ve böylelikle insana biberden sıcaklığı, tiz soprano sesinden yüksekliği, ve bir Güney Amerika Papağanının parlak renklerinden yüksek sesi çağrıştıran bir çift görme durumu yaratır. Birinci Bey, edebi üslubunuza diyecek yok doktor, dedi. Ama sizin söylediklerinizin, benim söylemek istediğim şeyle hiçbir ilgisi yok. Benim anlatmak istediğim, güneşin ısısı ister bir biberin ısısı, ister bir alevin ısısı olsun, ayın soğukluğu ister bir buz soğukluğu, İsterse bir zübbenin yoksul bir akrabasına duyduğu cinsten bir soğukluk olsun, her ikisinin de dünya kadar oturulmaya elverişli olması ihtimalinin bulunduğudur. Dünyanın en soğuk bölgelerinde oturulmuyor, dedi Bay Şomazlı. En sıcak bölgelerinde oturuluyor, dedi Birinci Bey. Eğer yeryüzünde daha elverişli iklimlerde hepimize yetecek kadar yer olmasaydı, belki en soğuk bölgelerde de oturulurdu. Hem Antarktika'daki imparator penguenler var ya, niye güneşte imparator semenderler olmasın? Kükürt taşlarından cehenneme inanan büyük ninelerimiz, ölü bedeni terk ederek hayatla ölüm arasındaki farkı meydana getiren şeye verdikleri adla ruhun alevler içinde ebediyen yaşayacağını biliyorlardı. Onların bu inançları şu bizim şo ağızlı dostumuzun inancından çok daha bilimseldir. Şo ağızlı? Cehenneme inanan bir insan artık her şeye inanır, dedi. Hatta sonradan kazanılan alışkanlıkların kalıtım yoluyla geçtiğine bile. Sefer heyetinin tabiat bilgini olan bir bey, ben senin evrime inandığını sanıyordum şom ağızlı, dedi. Bay şom ağızlı iştenlikle inanırım evrime, dedi. Beni aşırı muhafazakar mı sanıyorsun? Tabiat bilgini, eğer evrime inanıyorsan bütün alışkanlıkların hem sonradan kazanıldığına hem de kalıtım yoluyla geçtiğine de inanman gerekir. Ne var ki daha hepinizin kanında cennet bahçesi var sizin. Sizin böyle eski fikirleri atmadan yeni fikirleri benimseyişiniz hepimizi halk için tehlikeli insanlar haline getiriyor. Esasında hepiniz aşırı birer muhafazakarsınız. Bilim gübresi şöylece üstünüze serpilmiş, içinize işlememiş sizin. Siyaset alanında muhafazakarların ve gericilerin en aptalları, bilimde ise engelleyicilerin en bağnazları olmuşsunuz. Ne zaman ileri bir hareket söz konusu olsa hepiniz hemen aynı fikirle ortaya çıkarsınız. Durdurun bunu, dövün, asın, dinamitleyin, ezin. Birinci hanım, hepsi aynı fikirle ortaya çıkarmış diye inanmayan bir tavırla konuştu. Hiç onların bir konu üzerinde birleştikleri görülmüş şey mi acaba? Alaycı bir ifadeyle konuşan bir hanım ''Şu anda hepsi de aynı doğrultuya bakıyorlar.'' dedi. ''Hangi doğrultuya?'' dedi birinci hanım. Alaycı olan kara kızı göstererek ha ''Şu doğrultuya.'' dedi. ''Sen hala orada mısın?'' dedi birinci hanım. ''Gitmeni söylemiştik sana, hadi defol.'' Kara kız cevap vermedi. Hanımı ciddi bir ifadeyle uzun uzun süzdü ve topuzunu parmakları arasında ağır ağır salladı. Sonra matematikçi hanıma bakarak Nerede yetişir o dedi. Ne nerede yetişir dedi matematikçi olan. Hani şu sözünü ettiğin kök dedi kara kız. Aksi ikiz kökü. Kafada yetişir dedi hanım. Bir sayıdır o. Birden geriye doğru sayabilir misin sen? Kara kız parmaklarının da yardımıyla 1, 2, 3, 4, 5 mi demek istiyorsun yani diye sordu. Öyle dedi hanım. Şimdi birden geriye doğru say bakalım. Bir, bir eksik, iki eksik, üç eksik, dört eksik. Hepsi birden alkışladılar. Mükemmel diye bağırdı içlerinden biri. Bir başkası Newton dedi. Leibniz dedi öbürküsü. Dördüncüsü ise Einstein dedi. Sonra hep bir ağızdan harikulade dediler. Sefer eğitinin entoluğu olan bir hanım, gelecek medeniyetin bir kara medeniyet olacağını hep söyler dururdum size dedi. Beyaz adamın işi bitmiştir, bunu kendi de biliyor ve elinden geldiği kadar çabuk intihar etmeye bakıyor. Bu kadar ufacık bir şeye neden öyle şaşırdınız dedi kara kız. Siz beyazlar neden bir türlü büyüyüp biz karalar gibi ağırbaşlı olmuyorsunuz? Cam boncukları ilk gördüğüm zaman harikulade bulmuştum ama kısa zamanda alıştım onlara. İçinizden biri ne zaman saçma bir laf etse hemen harikulade diye çığlığı basıyorsunuz. Sahip olduğunuz en harikulade şey tüfekleriniz sizin. Tanrı'yı bulmak, tüfeğin nasıl yapıldığını bulmaktan daha kolay olsa gerek. Ama sizin Tanrı'ya aldırış ettiğiniz bile yok. Yalnız tüfekleriniz önemli sizin için. Bizi köle haline getirmekte kullandığınız tüfekleri. Sonra da ateş edemeyecek kadar tembel olduğunuzda tüfekleri bizim elimize verir. Sizin yerinize biz ateş edelim diye nasıl kullanılacağını öğretirsiniz bize. Yakında tüfeklerin nasıl yapıldığını da öğreteceksiniz. Zira kendiniz yapamayacak kadar tembelsiniz. Erkeklere Tanrı'yı unutturan, vicdanlarını uyutup onlara cinayeti zevk gibi gösteren içkiler yapmayı öğrenmişsiniz. Bu içkileri bize satıp nasıl yapılacaklarını öğretirsiniz. Bir yandan da durmadan topraklarımızı çalar, bizi açlıktan kırdırır, yılanlardan nefret ettiğimiz gibi kendinizden nefret ettirirsiniz. Ne olacak bunun sonu? Birbirinizi öyle çabuk geberticeksiniz ki diye kalanlarınız sizin sihirli içkilerinizle midelerini doldurup sizi kendi tüfeklerinizle öldürülecek. Ondan sonra da bizim savaşçılarımız tıpkı sizin yaptığınız gibi birbirlerini gebertmeye başlayacak. Meğer ki Tanrı onları durdura. Ah Tanrı nerede bulabileceğimi bir bilsem. Aramama hiçbiriniz yardım etmeyecek misiniz? Hiçbirinizin umrunda değil mi bu? O ana kadar konuşmacıları fazla derin bulan kızgın bir bey. Tüfeklerimiz sizi insan yiyen aslandan, insanları ezen filden kurtarmadı mı? dedi. Onlardan kurtarıp insan döven esir sürücüsünün, insanları ezen efendinin eline teslim etti dedi kara kız. Aslan ve fil toprağı bizimle paylaşırdı. Onlar bedenlerimizi yedikleri ya da ezdikleri zaman ruhlarımıza dokunmazdı. Yeteri kadar yediler mi daha fazlasını istemezlerdi. Ama sizin açgözlülüğünüzü hiçbir şey doyuramaz. Kuşaklar ve kuşaklar boyu biz karaları ölesiye çalıştırır. Her biriniz bizden 100 kişinin yiyebileceğinden, harcayabileceğinden fazlasına sahip olursunuz. Ama yine de bizleri gittikçe daha az besin, gittikçe daha az yiyecek karşılığında hem daha sıkı hem daha uzun süre çalışmaya zorlarsınız. Kendiniz için yeterin ya da bizler için yeterden az olanın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Hem bize sattığınız malları alacak paramız yok diye durmadan homurdanırsınız, hem de bize hep daha az para vermekten başka çare bulamazsınız. Hepiniz sahte tanrıların kullarısınız da ondan. Putperestsiniz, yabanisiniz sizler. Sizler ne yaşamasını ne yaşatmasını bilirsiniz. Tanrı'yı bulduğum zaman sizleri mahvedecek, halkıma ise kendi kendilerini mahvetmemeyi öğretecek kafa gücüne sahip olacağım ben. Birinci hanım bakın diye bağırdı. Adamları baştan çıkartıyor. Böyle yapacağını söylemiştim size. Deminden bunun ayartıcı saçmalıklarını dinliyorlar. Gözlerine bakın adamların. Tehlikeli bunlar. Şu kıza bir kurşun yapıştıracağım. Siz erkekler yapmazsanız ben yapacağım. Hanımın gözü öyle korkmuştu ki sahiden de tabancasına el attı. Ama tabancayı da kılıfından çıkaramadan kara kız onun üzerine atıldı. En sevdiği vuruşla topuzu hanıma indirdi ve ok gibi fırlayıp ormana daldı. Bütün siyahi hammalar sevinçten kendilerinden geçti. Birinci bey kara kız Neşe'yi geri getirdiği için ona teşekkür borçluyuz dedi. Bir ara işler iyice kötüye gider gibiydi şimdi düzeldi. Doktor Miss Fitzjohns'un kafatasına bir baksanıza. Tabiat bilgini biz hatayı ona yiyeceğimizden ikram etmemekle işledik dedi. Kara kız ardından kovalayan olmadığına iyice emin olana kadar saklandı. Yaptığı şeyin cezasının kamçı dayağı olduğunu ve bir beyaz davacı karşısında hiçbir kara davalının cezadan kurtulamayacağını iyi bilirdi. Atlı polisten korkmuyordu zira bu bölgede atlı polisten çok azdı. Ama kervanın yolu üstüne çıkmamak için durmadan saklanmak da istemiyordu. Amacı bakımından her yön birbirinin aynı olduğu için de geldiği yoldan geri döndü. Zira kervan ileri doğru gidiyordu ve akşama doğru kendini yine hokkabazla konuştuğu kuyu başında buldu. Orada bir panayır sergisi gördü. Sergide ağaçtan, alçıdan ve fil dişinden yapılmış bir sürü suret satışa çıkartılmıştı. Serginin yanı başında, yerde, tahtadan kocaman bir haç, üstünde de ayak bilekleri birbirine getirilmiş, kolları gerilmiş vaziyette hokkabaz yatıyordu. Sergiyi tutan adam büyük bir el çabukluğu ve ustalıkla hokkabazın tahtadan bir heykelini yontuyordu. Kuyunun tepeliğine oturmuş, kuşağına pala sokulu, başı sarıklı, yakışıklı bir Arap beyi de bir yandan parmaklarıyla sakalını tarayarak onları seyrediyordu. Arap beyi, niye böyle yapıyorsun dostum dedi. Böyle yapmakla Tanrı'nın Musa'ya verdiği ikinci emri bozduğunu biliyorsun. Hakçası palamı çekip seni öldürmem gerekir. Ne var ki soğuk kanlılıkla hiçbir hayvanı hatta bir insanı bile öldüremem ben. Yüreğim o kadar yufkadır. Bu yufka yüreğim yüzünden de bütün hayatım boyunca az çekmedim. Az günah işlemedim. Niye böyle yapıyorsun? Açlıktan ölmemek için başka ne yapabilirim ki dedi Okkabaz. İnsanlar beni aralarından öyle bir atış attılar ki biricik geçim yolunu bu haçın üzerinde bütün gün yatmam için bana bir saatine 6 metrelik ödeyen bu iyiliksever sanatçıya modellik yapmakta buldum. Kendisi de geçimini benim bu gülünç pozdaki suretlerimi satarak sağlıyor. İnsanlar zabıta haberlerinden başka şeye ilgi duymadıklarından beni ölen suçlu diye putlaştırıyorlar. Sanatçı yeteri kadar suret yapıp depo ettiği, ben de 6 metelikten yeteri kadar biriktirdiğim zaman tatil yaparak dolaşıyor, insanlara iyi öğütler, ahlaka yararlı gerçekler veriyorum. Beni dinlemiş olsalar şimdikinden çok daha mutlu, çok daha iyi durumda olurlardı. Ne var ki ancak onlara hokkabazlık numaraları gösterdiğim zaman dinliyorlar beni. Hokkabazlık numaraları gösterdiğim zamanda sadece bir metelik, bazen bir mangır atıp benim harika bir adam olduğumu söylüyorlar. Ama yine de budalalıklarında, kötülüklerinde ve zalimliklerinde devam ediyorlar. Bazı zamanlar Tanrı'nın beni terk ettiğini düşünecek hale geliyorum. Arap, Harmanisi'nin kıvrımlarını kendisine daha yakışacak biçimde düzeltip, Mangır dediğin nedir diye sordu. Üç meteliklik sikke dedi Hokkabaz. Bana tek metelik verirken görülmekten utandıkları, Altı meteliği de fazla buldukları için üç meteliklik sikke yaptı insanlar. İnsanlar bana böyle davranacak olsalar hiç hoşuma gitmezdi dedi Arap. Benim de insanlara vereceğim bir tanrı haberi var. Kendi hallerine bırakılsalar benim halkım yere kapanır, bu sergideki bütün suretlere tapardı. Suret bulamazlarsa taşa taparlardı. Benim getirdiğim haber bir ve biricik yüce ve ulu Allah'tan başka haşmet ve kudret sahibi olmadığıdır. Hiçbir ölümlü onun suretini yapmaya cüret edememiştir. Eğer eden çıksaydı Allah'ın merhametli olduğunu unutur ve yufka yürekliliğimi yener, onu kendi elimle keserdim. Ama Allah'ın büyüklüğünü bir cisim biçiminde kim düşünebilir ki? Onun güzelliği, onun büyüklüğü hakkında en yavuz bir atın sureti bile fikir veremez. İşte onlara bunu söylediğim zaman benden de hokkabazlık numaraları yapmamı istiyorlar. Onlara benim de onlar gibi bir insan olduğumu Allah'ın koyduğu kanunları kendisinin bile bozamayacağını anlattığım vakitte çekilip gidiyor ve benim mucizeler yarattığım yalanını yayıyorlar. Ama kendileri inanıyorlar zira şüphe edecek olsalar insanları inananlara kestiririm. Senin de böyle yapman gerekir dostum. ''Ama benim getirdiğim Tanrı haberi insanların birbirlerini öldürmemeleri gerektiğidir.'' dedi Hokkabaz. ''Bir öyle bir böyle söylemek olmaz ki.'' ''Kendi aralarındaki kavgalar bakımından doğrudur bu dedi Arap ama yaşamaya layık olmayanları öldürmeliyiz. Bahçeyi suladığımız gibi zararlı otlardan da temizlemeliyiz.'' Hokkabaz ''Yaşamaya kimin layık olduğuna, kimin layık olmadığına kim karar verecek?'' dedi. En yüksek makamlar, imparatorun valileri, başpapazlar benim yaşamaya layık olmadığıma karar verdiler. Belki de onlar haklıydı. Benim hakkımda da aynı karara varmışlardı dedi Arap. Kaçtım ve yeteri kadar sayıda pehlivan yapılı genci büyüklerinin benim hakkımda yanıldıklarına aslında yaşamaya layık olmayanların ötekiler olduğuna inandırıncaya kadar saklandım. Sonra pehlivan gençlerle dönüp bahçeyi zararlı otlardan temizledim. Hokkabaz cesaretine ve pratik bilgeliğine hayranım dedi. Ne yapalım ki ben böyle yaratılmamışım. Böyle niteliklere hayran olma dedi Arap. Bu niteliklerimden utanıyorum ben bile. Çöldeki her şeyhte bol bol vardır bu niteliklerden. Ben beni tanrısal vahyin aracı yapan akıl üstünlüğüme bakarak değerlendiririm kendimi. Sen kitap yazdın mı hiç? Okkabaz üzüntüyle hayır dedi. Keşke yazabilseydim. O zaman bu yorucu haçtan kurtulabileceğim gibi haberimi de basılı olarak bütün dünyaya yayabilecek kadar para kazanırdım. Ama ben yazar değilim. İçinde bütün esasları taşıdığını umduğum kısacık bir dua söyledim o kadar. Ne yapalım ki Tanrı bana yazmayı değil konuşmayı ilham ediyor. Yazmak faydalıdır dedi Arap. Adı mübarek Allah'ın kelamından birçok bölümleri yazmak ilham olundu bana. Ama Allah'ın yarattığı dünyada Allah'ın kendileriyle uğraşmayı gereksiz saydığı insanlar vardır. Onun kelamı bu insanlara bir şey ifade etmez. O bakımdan ben bunlarla hesaplaşmak zorunda kaldığım vakit artık ilham almaz olduğumdan ister istemez kendi buluşlarıma, kendi zekama başvururum. Bunlar için hüküm gününe günahkarların ebediyen içinde azap çekecekleri cehenneme dair korkunç masallar yazarım. Bu dehşet verici sahnelerin karşısında Allah'ın istediğini yapanlara ayrılmış cennete dair büyüleyici tablolar koyarım. Hani onları baştan çıkaracak cinsten bir cennet, bahçelerden meydana gelmiş güzel kokularla güzel kadınlarla dolu bir cennet. Peki Allah'ın istediğinin ne olduğunu nereden biliyorsun diye sordu Okkabaz. Onlar Allah'ın istediğini anlayamayacaklarından Allah'ın istediği yerine benim istediğimi koymak gerekiyor dedi Arap. Benim istediğimi anlayabilirler aslında benim istediğim de Allah'ın istediğidir. Gerçi benim ölümlü tutkularım ve ihtiyaçlarımla biraz toprağa bulanmıştır ama yine de onlara sağlayabileceğimin en iyisi budur. Bu olmasa onları imkan yok yönetemezdim. Bu olmasa beni hemen bırakır, onlara yeryüzünde vuracakları daha büyük bir vurgun vaat eden ilk şeyhin peşine giderlerdi. Ama başka hangi şey kendi buluşlarını gerçek ilhamın haşmetine büründürebilecek bir akıl yetkinliğine sahiptir? Ve böyle bir kitap yazarak onlara öldükten sonra ebedi mutluluğa ereceklerini vaat edebilir. Hokkavaz terbiyeli terbiyeli ama biraz da gıptayla, ''Sende başarı için gerekli bütün nitelikler var.'' dedi. Arap, ''Benim başım gökte, ayağım yerdedir.'' dedi. Bununla birlikte gençliğimde bir dulun develerini gütmekten gurur duyardım. Şimdi Allah'ın boynu bükük kuluyum. Onun adına insanları güdüyorum. Zira ululuğu ve yüceliği başka bir şeyde tanımıyorum ve şeytandan, şeytanın döllerinden Allah'a sığınıyorum. Deminden beri sessiz sedasız bir yandan onları dinleyip bir yandan da işini yapmakta olan oymacı, ''Bütün bu yücelik ve kudret, onun zamanının değiştirip bozamayacağı suretler halinde cisimlendirilecek güzellik anlayışıyla ustalık olmadıktan sonra neye yarar?'' dedi. ''Suret yapmayı yasaklayan senin Allah'ın benim işime gelmez.'' Arap, ''Şunu bil ki ey kafir köpek'' dedi. Hayvan sureti bile olsalar suretlerde insanları yere kapandırıp onlara taptıracak kudret yoktur. Lafa karışan o kabas hatta marangoz oğullarının sureti bile olsalar dedi. Araya sıkıştırılan bu lafa pek de dikkat etmeyen Arap sözüne devamla Deve güttüğüm zamanlar dedi. Denklerin içinde atmaca başlı ellerinde kamçı tutan Tahtlara kurulmuş adamların putlarını taşırdım. Tanrı'ya insan suretinde tapmaya başlayan Hristiyanlar şimdi ona kuzu suretinde tapıyorlar. Onun ellerinden çıkan eseri taklide yeltendikleri için onlara Allah'ın takdir ettiği cezadır bu. Ama sakın ola bu yüzden Allah'ın güzellik anlayışını inkara kalkışmayasın. Şurada senin günahını paylaşmakta olan modelin bile sana Allah'ın zambaklarının, Süleyman'ın bütün fistanlarından daha güzel olduğunu hatırlatacaktır. Allah gökleri kendi resimleri diye, çocuklarını kendi heykelleri diye yapar ve bunları bizim dünyevi görüşümüzden uzak tutmaz. O senin güzel fistanlar, eğerler, koşumlar ve üzerinde ona secde edeceğin seccadeler yapmana, kıymetli taşlardan çiçek tarhlarına benzeyen pencereler yapmana izin verir. Ama sen kalkar, onun kendine ayırdığı işe burnunu sokarsan, Allah ebediyen böyle günah işletmesin benim halkıma. Heh dedi heykeltıraş. Senin Allah'ın aceminin biri. Bunu kendi de biliyor. Sergimin perdeyle ayrılmış bir köşesinde öyle güzel Yunan tanrıları var ki. Senin Allah'ın bunları kendi amatör işleriyle karşılaştırsa kıskançlıktan çatlar. Ben sana derim ki Allah benim ellerimi kendi elleri, tabii elleri varsa bilmiyorum, çok beceriksiz olduğu için yarattı. Sanatçıların tanrısı kendi eseriyle hiçbir zaman tatmin olmayan, eserini kudretinin son sınırına kadar hep mükemmelleştiren, bu sınıra ulaştığı zaman durması gerektiğini bildiği halde sınırın ötesinde de bir mükemmelliğin bulunduğunun ve bu mükemmellik olmayınca resmin hiçbir anlam taşımayacağının daima farkında olan sanatçıdır. Senin Allah'ın bir kadın yaratabilir ama aşk tanrıcasını yaratabilir mi? Hayır, bunu ancak bir sanatçı yaratabilir. ''Bak'' diyerek kalkıp sergisinden içeri girdi. Perdeyle ayrılmış köşeden mermer bir venüs aldı. Getirip onu tezgahın üstüne koyarak ''Allah bunu yaratabilir mi?'' dedi. Deminden beri kimsenin dikkatini çekmeden dinlemekte olan kara kız ''Kolları bacakları soğuk bunun'' dedi. ''Çok güzel bir söz'' dedi Arap. ''Canlı bir başarısız eser ölü bir şaheserden iyidir.'' Sen bir kelimeyle canını almamış olsaydın benim öldürmem gereken putperestlerin şu en küstahına karşı Allah böylece haklı çıktı. Kılı bile kıpırdamayan sanatçı hala sağım ben dedi. Şu kızın kolları bacakları bir gün gelecek bütün mermerlerden daha soğuk olacak. Benim tanrı ortadan ikiye böl yine de özüne kadar mermer olarak kalacaktır. Palanla şu kızı ikiye biçte bak ne göreceksin.'' Sözlerin artık beni ilgilendirmiyor dedi Arap. Kız evimde bir karılık yer daha var. Güzelsin sen. Cildin kara ipek gibi. Hayat dolusun. Kaç karım var senin dedi kara kız. Çoktandır saymayı bıraktım ben dedi Arap. Ama sana tecrübeli ve kadınları Allah izin verdiği kadar mutlu etmesini bilen bir koca olduğumu göstermeye yetecek kadar var. Ben mutluluğu aramıyorum. Tanrı'yı arıyorum dedi kara kız. Daha bulamadın mı onu dedi Okkabaz. Bir sürü tanrı buldum ara kız. Her karşıma çıkan ölüme bir tanrı sürdü. Şu suret yapıcısının da bir dükkan dolusu tanrısı var. Ama bana göre bunların hepsi de yarı ölü. Yalnız şu rafın üstündeki hani şu yarısı keçi yarısı insan. Ağız orgu çalan gibi yarı hayvan yarı insan olanlar hariç. Bu tabiata çok sadık. Zira ben kendim de bir tanrıç olmayı istesem bile yarı keçi yarı kadın olduğumu biliyorum. Yalnız şu yarısı keçi olan tanrıların bile yarısı erkek. Niye hiçbir zaman yarıları kadın olmuyor bunların? Suret yapıcısı Venüs'ü göstererek ya bu ne dedi? Kara kız niye alt yarısı çuval şeklinde saklı onun dedi. O ne tanrıça ne de kadın. Kendi bedeninden utanıyor o. Üst yarısına gelince beyazların hanım dediklerine benziyor. Hanımefendi gibi bu kadın. Güzel de bir beyaz genel vali. Onu evinin baş köşesine oturtmaktan zevk duyabilir. Ama bana göre vicdanı yok bu kadının. Vicdanı olmayışı da onu tanrıya benzemeksizin insan dışı yapıyor. Yaramaz bana o. Yeni ahitten alıntıyla, Kelam benden olacaktır, mermer değil dedi Hokkabaz. Bu tanrılar insan bedenine sahip diye şikayet etme. Senin için insan kılığına bürünmeseler bir insan olan sen onlarla nasıl herhangi bir yakınlık kurabilirdin? Tanrılarla arasında bir bağlantı kurulması için bazı tanrıların insan olması gerekmektedir. Ya da bazı kadınların tanrı olması, dedi kara kız. Böylesi çok daha iyi olurdu. Zira insan olmak tenezülünde bulunan tanrı alçalır. Halbuki tanrı olan kadın yücelir. Allah beni bütün ukala kadınlardan saklasın, dedi Arap. Rastladığım kadınların en ukalası bu. Allah'ın işinden sual olunmaz. İşte böyle. Kadınları güzel yaptı mı ukalada yapar. Allah onlara hoşnut olsunlar diye ne kadar çok verirse onlar da o kadar hoşnutsuz olurlar. Bu ise bütün yücelik ve kudrete sahip olan Allah'ın kendisinden bile hoşnutsuz. Ey kız yüce Allah seni hoşnut edemedikten sonra hangi tanrı ya da hangi tanrıca seni hoşnut edebilir ki? Adını duyduğum daha iyi bilmek istediğim bir tanrıca var dedi kara kız. Adına aksi diyorlar. Bana öyle geliyor ki başka hiçbir tanrının veremeyeceği bir şey varmış onda. Suret yapıcısı böyle bir tanrıça yoktur dedi. Benim yarattıklarımdan başka hiçbir tanrı ya da tanrıça yoktur. Bense aksi adında bir tanrıça yapmadım. Var olduğuna hiç şüphe yok dedi kara kız. Zira beyaz hanım ondan saygıyla söz etti ve evrenin anahtarının bu tanrıçanın kadınlığının kökü olduğunu bu kökün sayı gibi sonsuz olduğunu, zira bir eksik, iki eksik, eksik meksik diye ne kadar saysan başlangıcı ulaşamayacağın gibi, bir fazla, iki fazla, fazla fazla diye ne kadar saysan da sonuna ulaşamayacağını, böylece ebediliği ancak sayılar yoluyla bulabileceğini söyledi. Ebedilik, ebedilik olarak bir başına hiçtir dedi Arap. Ben ebedi gerçeği bulamadıktan sonra ebedilikten bana ne? Kara kız, yalnız sayıların gerçeği ebedidir dedi. Bütün öteki gerçekler çocukluğumuzdaki kuruntularımız gibi ya göçüp gider ya da yanlış çıkar. Ama bir ile bir, iki, bir ile dokuz, on olarak ebediyen kalacaktır. Bundan ötürü bana sayılarda tanrısal bir şey var gibi geliyor. Suret yapıcısı, Sayıları yiyip sayıları içemezsin dedi. Onlarla evlenemezsin. Tanrı bize yiyip içmemiz için başka şeyler ihsan etmiş dedi. Evlenmeye gelince birbirimizle evlenebiliriz. Ama onlarla ne çizgi çizebilir ne de onları bir kalıba sokabilirsin dedi suret yapıcısı. Bu kadarı da bana yeter. Biz Araplar bunu yapabiliriz dedi Arap. Bu işaretle de dünyayı fethedeceğiz. Bakın. Arap böyle diyerek yere eğildi ve kumun üzerine bir şeyler çizdi. Kara kız, misyoner hanım Tanrı'nın sihirli bir sayı yani bir içinde üç, üç içinde bir olduğunu söylüyor dedi. Bu çok kolay dedi Arap. Ben babamın oğlu, oğullarımın babasıyım. Bir de beni ekle, bir içinde üç, üç içinde bir. İnsanın mahiyeti çok katlıdır. Bir olan yalnız Allah'tır. O Birliktir. O soğanın cücüğüdür. Onsuz hiçbir şeyin olamayacağı cisimsiz merkezdir o. O sayısız yıldızların sayısı tartıya gelmez havanın ağırlığıdır. Sen muhakkak bir şairsin dedi suret yapıcısı. Böyle lafı yarıda kesilen Arap kıpkırmızı oldu. Ayağa kalktı palasını sıyırdı. Beni aşağılık bir türkü taciri olmakla mı suçluyorsun sen dedi. Bu hakareti ancak kan temizler. Affedersin dedi suret yapıcısı. Kötü niyetle söylemedim. Her budalanın yaratabileceği ve kokusundan ölmemek için toprağın altına saklamak zorunda kalacağı bir ceset yaratmaktan utanmıyorsun da. Binlerce insan ömründen daha uzun zaman yaşayan bir türkü yaratmış olmaktan niye utanıyorsun? Silahını kınına sokup yerine oturan Arap, Doğru söyledin dedi. Şeytan kirli beyitler düzdüğü zaman Allah'ın bunları temizlemek için tanrısal bir name gönderişi de, onun sual olunmayan hikmetlerindendir. İtiraf ederim, türkü çığırmaya çok meraklıyım gerçi. Ama namuslu bir deve güdücüsüyüm ben. Hiçbir zaman çığırdığım türkülere karşılık para almadım. Ben de öyle fazla büyütülecek bir dürüstlük göstermiş değilim dedi Hokkabaz. Bana obur ve bekri derlerdi. Hiç oruç tutmadım, septi bozdum. İyi olmaları gerektiği kadar iyi olmayan kadınlara ince davrandım. Anama kabalık ettim, ailemden kaçtım. Zira bir adamın gerçek aile ocağı, Tanrı'nın baba bizim de onun çocukları olduğumuz aile ocağıdır. Yoksa erkeğin tam emeden kesilene kadar anasının dizi dibinde oturacağı küçültücü ev ya da dükkan değildir. Arap, bu kafa krampından kurtulmak için erkeğin birçok karısı büyük bir ailesi olmalıdır, dedi. Erkek sevgisini dağıtmalıdır. Erkek birçok karı tanımadan birinin değerini bilemez. Zira değer bir ölçüştürme meselesidir. Son karımın ne olduğunu görene kadar ilk karımın nasıl bir yaşlı melek olduğunu anlamamıştım ben. Kara kız, peki ya karaların dedi. Onlar da senin değerini anlamak için pek çok erkek tanıyacaklar mı? Bu şeytanın kara kızından Allah'a sığınırım diye feryat etti Arap. Erkekler konuştuğu konuştukları konuda bilgelik olduğu zaman dilini tutmasını bil kadın. Tanrı kadını yaratmadan önce erkeği yarattı. Sonradan akla gelen düşünceler en iyi düşüncelerdir dedi kara kız. Eğer dediğin ise Tanrı kadını herhalde erkeği yetersiz bulduğu için yaratmış olmalı. Sen hangi hakla elli karı istiyorsun da her birini tek kocaya mahkum ediyorsun? Arap yeniden hayata gelecek olsaydım dedi. Bir keşiş olur kapımı bütün kadınlara ve onların sorunlarına kapardım. Yalnız şunu aklına koy. Eğer bir tek karım olursa, birçok kadın benim mükemmelliğim ve kendi ferasetleri oranında paylarına düşecek kadar bana sahip olmak isteyebileceği halde hepsini paylarından yoksun bırakmış olurdu. Çocukları için en iyi babayı isteyen aydın kafalı kadın, kendisini ona hiç veremeyecek bütün bir koca yerine benim ellide bir parçamı ister. Böylece bu adaletsizliği önlemek varken niye bunun ızdırabını çeksin? Öyle mi? Peki ama kadın seni elli erkekle ölçüştürmeden değerini nereden bilecek diye sordu kara kız. Elli babası olan çocuğun babası yoktur diye bağırdı Arap. Anası olduktan sonra ne zararı var dedi kara kız. Hem senin dediğin doğru da değil, elli tanesinden bir tanesi çocuğun babası olur. Öyleyse şunu bil ki dedi Arap, sayısız erkek bilen utanmaz kadınlar vardır ama onlar çocuk doğurmaz halbuki gözümü diktiğim her çekici kadına arzu duyan ve ona sahip olan ben geniş bir zürriyete de sahibim. Bundan da kadınlara karşı adaletsizliğin Allah'ın sual olunmaz hikmetlerinden biri olduğu açıkça anlaşılır. Allah'a isyan ise boşunadır. Allah büyük ve muhteşemdir. İhtişam ve kudret yalnız onun adaleti bizim idrakimizin sınırı dışındadır. Bolluk içinde fazla şımaran karılarım acılar içinde doğururlar çocuklarını. Çığlıklarını duyduğum zaman yüreğim parçalanır. İşte bu acılardan biz erkekler esirgenmişizdir. Bu adaletsizliktir ama bu adaletsizliği düzeltmek için erkeklerin yaptığını kadınların, kadınların yaptığını da erkeklerin yapmasından başka çare olmadığına göre sen kalkıp da bana çocuk doğurmamı mı söyleyeceksin? Sana sadece Allah'ın buna izin vermeyeceği cevabını veririm. Tabiata aykırıdır bu. Tabiata aykırı gidemeyeceğinizi biliyorum dedi kara kız. Sen çocuk doğuramazsın ama bir kadının birçok kocası olabilir. Ve kadın yine de her seferinde bir kocayla yatmak şartıyla çocuk doğurabilir. Allah'ın öbür adaletsizliklerinden biri de son sözün kadınlara bırakılması kuralını koymuş olmasıdır dedi Arap. Ben dilimi yuttum. Suret Yapıcısı ya bir erkeğin çevresini elli kadın alıp da her biri son sözünü söyleyince ne olur dedi. Arap gayet dokunaklı bir edayla o bir tek erkeğin bütün günahlarının kefaretini ödeyip Allah'a sığındığı cehennem olur dedi. Kara kız arkasına dönüp giderken erkeklerin kadınlardan söz ettiği yerde Tanrı'yı bulamam ben dedi. Suret yapıcısı kadınların erkeklerden söz ettiği yerde de bulamazsın diye onun ardından seslendi. Kara Kız "Hakkım var." der gibi elini salladı ve onların yanından ayrıldı. Ondan sonra Kara Kız son derece cici küçük bir villaya gelene kadar önemli bir şey olmadı. Villa'nın acemi bir hevesinin elinden çıkma bahçesini buruşuk derili yaşlı bir bey çapalamaktaydı. Yaşlı beyin öyle etkileyici gözleri vardı ki bütün yüzü sırf gözden ibaretmiş gibi görünüyordu. Öyle dikkati çeken bir burnu vardı ki bütün yüzü sırf burnundan ibaretmiş gibi görünüyordu. Komik denecek kadar muzip bir edası olan ağzı öyle güçlü bir ifade taşıyordu ki bütün yüzü sırf ağızdan ibaretmiş gibi görünüyordu. Ama kara kız bu üç uyuşmazı birleştirince yaşlı beyin yüzünün sırf zekadan ibaret olduğu kararına vardı. Affedersin efendi dedi kara kız. Seninle konuşabilir miyim? Ne istiyorsun dedi yaşlı bey. Tanrı'ya giden yolu sormak istiyorum, dedi kara kız. Gördüğüm bütün yüzler içinde en bilgilisi seninki olduğu için sana sorayım dedim. İçeri gel dedi yaşlı bey. Uzun boylu düşündükten sonra Tanrı'nın en iyi aranılacağı yerin bahçe olduğuna karar verdim ben. Burasını kazıp onu arayabilirsin. Kara kız hayal kırıklığına uğrayarak ben Tanrı'yı hiç de böyle aramayı düşünmemiştim dedi. Yoluma devam edeyim ben teşekkür ederim. Kendi düşüncem dediğin şey seni şimdiye kadar ona ulaştırabildi mi? Kara kız durarak hayır dedi. Ulaştırdığını söyleyemem ama senin düşünceni de hiç beğenmedim. Tanrıyı bulan pek çok insan onu beğenmemiş ve ömürlerinin geri kalan kısmını ondan kaçarak geçirmiştir. Sen onu beğeneceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum dedi kara kız ama misyonerin şiirlerinden birinin bir mısrağı var ki en yüceyi gördüğümüz zaman onu ister istemez seveceğimizi söylüyor. O şair bu dalanın biriydi dedi yaşlı bey. Biz en yüceyi gördüğümüz zaman ondan nefret ederiz. Onu çarmağa geliriz Baldıran zehri içirerek öldürürüz. Bir odun yığınının üstüne bağlar diri diri yakarız. Ben bütün hayatımda karınca kararınca tanrının işini yapmaya ve onun düşmanlarına kendi kendilerine gülmeyi öğretmeye çalıştım. Ama bana Tanrı'nın şu yoldan geldiğini söyleyecek olsaydın hemen en yakındaki sıçan deliğine girer, o geçip gidene kadar korkudan nefes bile almazdım. Zira eğer Tanrı beni görülecek, kokumu alacak olsa emirlerimi dinlemeyen her zehirli böceği ben nasıl eziyorsam o da beni ayağının altında ezmez miydi? Ah Tanrı'yı nerede bulabileceğimi bir bilsem diye Tanrı'nın ardından koşanlar... Onun önünde durabileceklerini sandıklarına göre herhalde kendilerini müthiş bir şey sanıyor olmalılar. Misyoner sana hiç Jüpiter'le Semel'in e hikayesini anlattı mı? Hayır dedi kara kız neymiş bu hikaye? Yaşlı bey, Jüpiter tanrının atlarından biridir dedi. Tanrının birçok adı olduğunu biliyorsun değil mi? Son karşılaştığım adam ona Allah diyordu. Tamam işte dedi yaşlı bey. Ha Jüpiter... Semele'ye aşık olmuş ve insaf edip onun karşısında Adem oğlu kılığında çıkmış. Adem oğlu gibi davranmış. Ne var ki Semele kendisini bir tanrı tarafından tanrılığın bütün büyüklüğüyle sevilmeye layık görmüş. Jüpiter'in baştan aşağı tanrılığının parlak kisvesine bürünerek gelmesi için ısrar etmiş. Jüpiter öyle yapınca ne olmuş diye sordu kara kız. Semele'nin birazcık aklı olsa ne olacağını bilmesi gerekirdi dedi Yaşlı Bey. Tabii olan olmuş ve Semele büzülüp kurumuş. Ateşe atılan bir pire gibi çatlamış. Onun için sen de gözünü aç. Semele gibi budalalık etme. Tanrı senin dirseğinin dibinde. Öteden beri orada duruyor. Ama onu çok yakından tanıyıp da aklını kaçırmayasın diye tanrısal merhameti yüzünden kendisini sana göstermiyor. Kendine küçük bir bahçe yap. Bahçeni çapala, ek, zararlı otlardan temizle, buda. Bahçene gerektiği gibi baktığın zaman eğer Tanrı senin dirseğini dürterse ya da iyi baktığın zaman seni kutsarsa buna sevin ve bu kadarıyla yetin. Peki onu olduğu gibi görmeye hiçbir zaman dayanamayacak mıyız dedi kara kız? Bana kalırsa dayanamayacağız dedi yaşlı filozof. Zira... Onun bütün amaçlarını yerine getirerek kendimiz de birer tanrı olmadıkça onu olduğu gibi görmeye dayanamayız. Ama onun amaçları sınırsızdır. Bizlerse kısacık bir süreyle sınırlıyız. Onun içinde Tanrı'ya şükürler olsun, onun amaçlarının hepsine hiçbir zaman ulaşamayacağız. Böylese bizim için çok daha iyidir. Eğer işimiz bitseydi bize ihtiyaç kalmazdı, sonumuz gelirdi. Zira biz kısa ömürlü böcekleri sırf seyretmek için hayatta tutmazdı Tanrı. Onun için gel içeriye de onun şanına bu bahçeyi terbiye etmeme yardım et. Geri kalanını ona bırak, daha iyi. Böylece kara kız topuzunu yere bırakıp içeri girdi. Ve yaşlı filozofla birlikte bahçıvanlık etmeye başladı. Zaman zaman başkaları da gelip yardım ediyordu. Başlangıçta kara kız bunu kıskandı. Ama kıskançlık gibi duygulardan nefret ettiği için çok geçmeden başkalarının da gelip gitmesine alıştı. Günün birinde sebze yetiştirdikleri arka da kızıl saçlı İrlandalı bir adamın çalıştığını gördü. ''Kim soktu seni buraya?'' diye sordu adama. ''İnanç'' dedi İrlandalı. ''Ben kendim girdim. Niye girmeyeyim?'' ''Ama bahçe yaşlı beya aittir'' dedi kara kız. Ben sosyalistim dedi İrlandalı. Bahçelerin ona buna ait olmasına aklı mermez benim öyle. O ihtiyar kaçığın biri. Üstelik içi geçmiş, elinden iş çıkmıyor. Patatesleri onun yerine ekecek biri lazım. O patates ekmesini öğrendiğinden bu yana patatesler üzerine sürüyle yeni bilgiler ortaya çıktı. Demek sen buraya Tanrı'yı aramaya gelmedin dedi kara kız. Aramanın canı cehenneme dedi İrlandalı. Canı isterse Tanrı beni arasın. Hem benim inancım şu ki kendini Tanrı diye ortaya koyan şey ortaya koyduğu şeyden ibaret değildir. Bizim içimizde ve dışımızda Tanrı'ya ulaşmaya çalışan bir şey var. Burası muhakkak. Bunun dışında muhakkak olan başka bir şey de ona ulaşmaya çalışan şeyin ulaşmak isterken bir sürü yanlış yaptığıdır. Sen ve ben o şeyi oraya ulaştırmak için elimizden geleni ardımıza koymamalıyız. Zira Allah'ın cezası bir yığın insan var ki midelerinden başka bir şey düşünmüyorlar. İrlandalı böyle diyerek avuçlarına tükürdü ve çapalamaya devam etti. Kara kız da yaşlı filozof da İrlandalı'yı biraz fazla kaba buldular. Gerçekten de öyleydi ama faydalı olduğu ve bir türlü çekip gitmediği için ellerinden geldiği kadar ona daha ince davranış usulleri edinmeyi, daha temiz bir dille konuşmayı öğretmeye çalıştılar. Bununla birlikte Tanrı'nın ebedi ama henüz gerçekleştirilmemiş bir amaçtan daha somut, daha elverişli bir şey olabileceğine ya da bu amacın gerçekleştirilmesi sosyalizm tarafından akla yakın, kolay, umut verici hale getirilmedikçe amacın herhangi bir suretle gerçekleştirilebileceğine asla kandıramadılar İrlandalı'yı. Buna rağmen İrlandalı'ya terbiyeli davranmayı, temizliği öğrettikten sonra ona, hatta onun korkunç şakalarına bile alıştılar. Bir gün yaşlı bey kara kıza, senin gibi... Üstün meziyetleri olan genç bir kadının kocasız, çocuksuz kalması doğru değil dedi. Ben sana göre çok yaşlıyım. Onun için şu İrlandalı ile evlensen iyi olur. Kara kız yaşlı beye çok bağlanmış olduğundan onun kendisini başka birine vermek istemesine müthiş kızdı. Hatta bütün geceyi İrlandalı'yı topuzuyla kovmak için plan yapmakla geçirdi. Yaşlı Bey'in kendisinin dengi olabilmek için gerektiğinden 60 yıl erken doğduğunu, tabiat kanunlarına uyup yakında ölerek onu eşsiz bırakacağını bir türlü kabul etmek istemiyordu. Ama Yaşlı Bey bu apaçık gerçekleri Karakız üzerinde işleyerek onun kafasına öyle bir yerleştirdi ki sonunda Karakız pes etti ve ikisi birlikte Bostan'a gidip İrlandalı'ya Karakız'ın onunla evleneceğini söylediler. İrlandalı bir feryat koparıp, Küreğini kaptığı gibi bahçe kapısına doğru fırladı. Ne var ki kara kız önceden tedbiri alıp kapıyı kilitlemişti. İrlandalı kapıya tırmanamadan ona yetişip sımsıkı yakaladılar. İrlandalı son zamanlarda edindiği ince konuşma usullerini bir anda unutup, "Bu kara barbarla bu zenci karısıyla ben mi evleneceğim?" diye acıklı acıklı bağırdı. Bıraksanız da beni be ben evlenmek falan istemiyorum. <gülüyor> Ama kara kız onu demirden bir kıskaca andıran parmaklarıyla yakalamıştı. Yaşlı bey de İrlandalı'ya kaçtığı takdirde Tanrı'yı aramak istemeyen ve kendisinin alıştığı bu ipek gibi parlak kara cilt yerine soluk, sararmış bir cildi bulunan herhangi yabancı bir kadının pençesine düşeceğini anlattı. Nihayet yarım saat sonra nice dil dökmelerden ve İrlandalı'yı yüreklendirmek için yaşlı beyin en nefis Burgonya şarabından ikram ettikten sonra İrlandalı, Eh bir itirazım yok evlenmeye dedi. Böylece evlendiler. Kara kız İrlandalıyla çocuklara çok güzel bakıyordu. Çocukların tatlı bir kahverengi derileri vardı. Kocası çocukları bahçe işleri ve kocasının çamaşırlarını tamir etme işi onu o kadar uğraştırıyordu ki çoğu zaman bu kadar iş arasında Tanrı'yı arama için düşünmeye zaman bulamıyordu. Bununla birlikte bazı anlarda özellikle de çok sessiz ve yumuşak olan en sevgili bebeğini yıkadıktan sonra kurularken eski aramasını hatırlıyordu. Yalnız şimdi misyoner tarafından Tanrı'ya onun yaptığı her şeyi gözlemekten, onun kurtuluşunu dert edinmekten başka işi olmayan bir kimse gözüyle bakması öğretilmiş, tedirgin edilmiş, kendini evrenin merkezi sanan bir kızın Tanrı'yı ziyarete kalkışması ona gülümç geliyordu. Hatta bebeğini gıdıklayarak ona şöyle sorduğu olurdu. Ya Tanrı'yı evde bulsaydım da o bana yanında fazla kaldığımı, kendisinin başka işleri olduğunu söyleseydi ne yapardım? Bebekçiğin cevap verebileceği bir soru değildi bu. Kendinden geçercesine güler, annesinin bileklerini yakalamaya çalışırdı. Ancak bebekler büyüyüp annelerinin bakımından çıktıktan sonradır ki İrlandalı kara kız için onun bedeninin bir parçası gibi bilinçli bir alışkanlık haline geldi. Ve kocasıyla çocukları bütün düşüncelerini, bütün zamanını almadığından kara kız kendisini tekrar bu gibi sorunlara dönmesini sağlayan bir işsizlik ve yalnızlık içinde buldu. Bu zamana kadar da güçlenen kafası onu topuzla putları kırmaktan zevk duyduğu dönemde bulunduğu aşamanın çok ötelerine götürmüştü. Bernard Shaw, son.